Of! Aman evladım boş delikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo Geografika dinle, şehirde kalma. Dikkat, annenizi beraber dinlemeliyiz. K2 Outdoor'un sunduğu Radyo Geografika her cumartesi 14-16 saatleri arasında 94.5 Rakefendi. Efendi. I'm sorry, but I don't want to be a, an emperor.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 Son dakika İndirimin ağ babası tüm ürünlerde %30 indirim Gold'ta Gold hesaplı teknoloji Garanti jazz Yeşili Durağı Babylon Garanti jazz Yeşilinin Bu ayki ki durağı Babylon 3 Nisan saat 21.30'da Headhunters 4 Nisan saat 22'de Medeski Martin Wood Featuring Nels Klein Durağınızı kaçırmayın General Mobile Discovery tablet kargo dahil sadece 459 liraya sanalpazar.com'da. sanalpazar.com Son dakika. Cep telefonları dahil tüm ürünlerde 24 taksit anlaşmalı banka tüketici kredisiyle gold'ta. Gold. Hesaplı teknoloji. Eşimle alışverişe çıkacaksın, gidip çimenlere uzanacaksın. Vallahi büyük lüks. Annemle babam olmadan eğlenmek, bir de bilmeden meslek sahibi olmak.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 kitaplara özel bir koku ve cildinizde serinlik. Boğaziçi tıraş kolonyası. TeknoSa turuncu indirim sunar. Türkiye'nin teknolojiye en düşkün ailesi. Sizin için geliyor. %50'ye varan turuncu indirim. 22-23 Mart'ta TeknoSa mağazaları ve teknosa.com'da sizleri bekliyor. TeknoSa, Türkiye'nin lider teknoloji marketi. Teknosa. Reklamlar bitti. Kaçat Tur'un sunduğu Radyo Coğrafyika'dan selamlar, saygı değer dinleyen. Bir hiç korku film senaryosunun kahramanları gibiyiz Türk vatandaşları olarak. Hadi bilemediğiniz bir David Lynch film setinin işçileri gibiyiz diyelim. Ee, senaryosunu Charles Chaplin'in yazdığı ve kendisini yönettiği ta kırkların zalim ismi Adolf Hitler'e ithafen yapılmış bir film. The Great Dictator'un efsaneleşmiş kapanış konuşmasıyla açtık gene programı. Ee, bu konuşma herhalde. Radyo Geografika'nın Milli Marşı olacak bu gidişle Kesinlikle hak ediyor bence Eğer bu ülke böyle gitmeye devam ederse <gülüyor> Aa, Yani çok önemli bir konuşma Uzunca bir konuşma Sizin 5 dakikanız pahasına değer dinleyen Bunu çaldık bir hafta daha Şöyle diyor kısaca Hemen bir özetlersek Özür dilerim ben imparator olmak istemiyorum. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Hükmetmek veya işgal etmek istemiyorum. Herkese yardım etmek istiyorum. Yahudi, Katolik, Siyah, Beyaz. Hepimiz birbirimize yardım etmek istiyoruz. Diğerinin mutluluğu hepimizi mutlu ediyor. Hiç kimseden nefret etmiyoruz. Hiç kimseyi aşağılamıyoruz. Bu dünyada herkese yer var. Dünyada herkesi doyuracak kadar zenginlik var. Hayat hür hür ve güzel olmalı. Hadi bunu ben tekrar edeyim. Hayat hür ve güzel olmalı. Bizse doğru yoldan çıktık. İktidar hırsı insan ruhunu zehirledi. Nefret duvarları ördü. Bizi mutsuzluğa ve insan kıyımına mahkum etti. Hızı keşfettik ama yerimizde sayıyoruz. Makineleşme bolluk yerine yokluk getirdi. Bilgimiz bizi saygısız ve yobaz yaptı. Çok düşünüp Az hissediyoruz makineden çok insanlığa ihtiyacımız var beceriden çok iyiliğe, iyiliğe ihtiyacımız var aksi takdirde şiddet galip gelecek ve hayat yok olacak diyor Charles Chaplin ve devam ediyor ben burada kesiyorum Aa, bundan 75 yıl öncesinin eleştirisi olsa bile ileri sürdüğü evrensel değerler bugün dünyanın herhangi bir yerinde geçerli ve savunulabilir durumda Kimler adına savunulabilir? Gezegene ve üzerindeki tüm canlılara karşı sevgi duyanlarca savunulabilir değerler. Biz de başta doğa anamız olmak üzere tüm emekçi kadınlara ithaf ettiğimiz Mart ayı programlarımızın dördüncüsüne dünyanın çatısına doğru sevgiyi ve gönüllülüğü taşımış bir kadınla beraberiz. Şu anda karşımızda e, gülümsemesi ve güzel gözleriyle etrafa enerji saçıyor. Zeren Küskün namaste hoş geldiniz. Namaste. Hoş bulduk. Çok mersi. <gülüyor> Cem Bey siz de hoş geldiniz efendim. Ha, evet programın başına gerçekten trafikte dinleyerek en son ben gelerek buraya yine bir kristikleşmiş <gülüyor> Sarıoğlu. Radyo programcılığında zirve noktası. Gerçekten, evet Cem evet. Sarıoğlu. Gerçekten. Şu anda hakikaten bu arada sevgili dinleyenlerimiz cehennemi bir trafikle iç içeyiz İstanbul'da. Gerçekten arabalar hamam gibi havasızlıktan bayılma süreci yaşadık. 5 dakikalık yolu 58 dakikada geldim. Zaman tuttum arkamı bu arada. Normalde yol boşken ben buraya bizim evde Reyhan tık 5 dakika. Hani biraz daha hani gazlayarak falan ama 50 58 dakikayla kendi rekorumu bugün kurmuş oldum. Ama sayın... Cem ben bisiklet öneriyorum. Aybudak evet. Önerinizi soracaktım. Öneriyorum. Motosiklet mi yapayım dedim. Kısayın Aybudak yoksa bisiklet mi yapayım. Bisiklet de çok uzak olacak Ya şimdi saygıdeğer değer dinleyen bana diyecek ki gene kaan böyle ukulele yapıyor. yapıyorsun. Efsaf falan Ya ben eee <gülüyor> 1200 kilometreden az olunca yol motosikletin marşına pek basmam diyorsun. Yani o aralardaki mesafeleri bisiklet, tren, e, metrobüs, Marmaray, Allah ne verdiyse Gibi otobüs toplu ve yürümeyle e, evet. kat etmeyi düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Hakkıdan daha e, geç kalamazdım zaten. Herkesin, herkesin, başına, başına, herkesin başına. başına. Efendim hoş geldiniz kendi adıma bu arada bir de benden size Pek hoş pek güzel pek akıllı pek orijinal insanları buraya çağırmaya devam ediyoruz ve tekrar hoş geldiniz ve tekrar kusura bakmayınız geç kalışımız yüzünden Şimdi... bulduk, <gülüyor> <gülüyor> Kendimi böyle ziyaretçi gibi hissediyorum <gülüyor> kendi programda çok güzelmiş Aa, Zeren Küskü neden burada? Ee, ufak bu konuk araştırmalarımız böyle uzun bir konuk listemiz var saygıdeğer dinleyen bizim ve hepsi birbirinden değerli ve başta biz olmak üzere sizlere de böyle zihin açıcı, kafa açıcı ve daha büyük kendi sınırlarımızı aşıcı işler yapma cesareti verecek insanları burada mikrofonlara konuk etmeye çalışıyoruz. Aa, Zeren Küskü çok yakın bir geçmişte ee, Everest aa, ana kamptan geldi buraya değil mi? Ee, evet doğru ee, yaklaşık 3 hafta oldu. 3 hafta oldu taze taze Ayağının çamuruyla yani tanıtım kampanyamızda da duyduğunuz gibi bu arada biz özellikle Mart ayına özel baktık Ayşin Özer Başkır'la başlayan bir nazar e, seslisi biliyorsunuz Ayşin Hanım sesini kaybetti biz salı pazartesinden itibaren e, tanıtıma başladığımız Öyle için program... evet Tanı evet biz bunu nazara yorduk ve o nedenle özellikle kadın konuklarımıza özel böyle bir perşembeden başlayan bir tanıtım <gülüyor> kampanyaları başlattık Allah nazarlardan korusun. E, Zeren Küskü tema gönüllüsü olarak. Ee, mevsimi dışında bir tarihte değil mi? Aynen ee, Everest ana kampı hedefledi ve arada e, bir tane de yüksekçe 5000 e, metrenin üzerinde bir zirve de yaptı Ve tamamen e, tema için e, gönüllü olarak bu faaliyeti gerçekleştirdi temanın tanıtımı için Şu anda o nedenle burada bunu nasıl gerçekleştirdi aslında kim? plaza yaşamından sıyrılıp böyle bir gönüllülük yaşamına nasıl bir yolculukla başladı bize bunları anlatacak Aa, biz gene onun mütevazılığı münasebetiyle kendisinden bahsetmeyeceğini tahmin ettiğimiz için böyle minik minik sorularla kendisini açmaya çalışacağız evet Zelen tekrar tekrar geldiniz. kimsiniz nasıl başladı bu plazalardan çıkıp bu e, Nepal yollarında ...Everestan'a kamp yollarında... ...bu çamurlu taşlı yollara... ...bu yolculuk nasıl başladı... Bir ...yavaş yavaş biz de sorularla size yardımcı olacağız... ...biraz bize Zeren'i anlatmaya başlar mısınız? <gülüyor> Tabii şöyle... E, özel, ...öncelikle ben bir... E, ...sporcu, profesyonel sporcu değilim... ...ya da dağcı hiç değilim... ...ben normal aslında bir avukatım... E, ...dediğiniz gibi... ...Plaza hayatında yıllarca... ...on yıldan daha fazla çalıştım... ...üst düzey avukat olarak çalıştım... ...çeşitli uluslararası şirketlerde... Daha sonra işte kendi girişimimle e, bir yer açtım. Orası hala iki yıldır devam ediyor. Onun dışında da... Yani ne bu hukukla ilgili bir şey mi devam ediyor? Yok, hayır değil. E, refleksoloji merkezi açtım. E, Hı -hı. Butik bir spa Ayrı merkezi. Ayrı bir konu galiba. Aynen, Şu sor, başladım, sor, Sorulacak zaten. başka bir sor, soru geldi. Buyurun, devam edin. Şu, hemen ilk soruya cevap verirsem, Hı -hı. bu Hı -hı. aslında Everest ana Hı -hı. kampına gitmek benim bundan on yıl önceki bir hayalimdi ama hayalimi unutmuşum. Çünkü işte plazaya şirketler için çalışmaya başladım. Plaza yaşantısı. Bu arada bir not düşebilir miyim? Lafınızı bölüyorum. Ee, Everest'e tırmanmak değil Cem Bey. Bakın Everest ana kampa gitmek. Bu başlı başına bir faaliyet bu arada. Hani e, dinleyenlerimiz için bu notu düşüyorum. E, Zerrin'in hayali 10 yıl öncesinden sa ana kampa gitmek ve e, orayı görmek aslında. Hop kapattım parantezini. <gülüyor> Aynen öyle. E, çok bir ayrıntısını bilmiyordum o zamanlar. Ama hani nedense bilmiyorum. Orada böyle beni çeken bir şey var. Ama sonra hani ciddi anlamda unutmuşum. Hiçbir şey yok. Ve ocağın, ocağın ilk haftası gibi e, bir anda tekrar... ...aha ben böyle bir şey istiyordum. Sonra unutmuşum ben o hayatın içinde... işte ...şirketler için çalışırken, herkes gibi koştururken... Hmm. Ve bir anda tekrar aklıma geldi ve aklıma geldikten 3 hafta sonra e, İstanbul'dan Katmandu'ya uçan bir uçaktaydım tek başıma. E, Aklına geldi ve e, başına geldi diyebilir miyiz 3 hafta sürdü. Aklıma geldi ve harekete geçti. Peki diye. bir şey diyeceğim. E, 9 bir yaşamdaydın. E, 9-5 biraz özel, ya özel 8, şirketlerde 9-5 olmuyor <gülüyor> o daha aynen. böyle 9,5 gece 12, 12 falan her şeyi bulabiliyor yani e, biz buna şey diyoruz e, 9-5 çalışmayan kişiler olarak böyle bir tabir kendi aramızda e, minik literatürümüzde mesai kabilesi e, yani mesai kabilesinin <gülüyor> bir üyesiyken sadece 3 hafta içerisinde bu üyelikten çıkabildin mi peki nasıl oldum avukattın yok e, o öyle bir hikaye değil ondan çıkalı İki yılı oldu zaten. Aha. Ee, o zaman hikaye biraz daha baştan ben kendimi direkt Everest'e yönlendirdim e, biraz Zeylarki, daha yeri diledim şimdi bu radyo biraz değil mi yani öyle hemen hop <gülüyor> e, son dakikada e, tembel ortaokul öğrencisini yetiştirdiği kompozisyon gibi olmasın yani <gülüyor> <gülüyor> hafta sonunda ne yaptınız evet, e... <gülüyor> şöyle <gülüyor> oldu şöyle oldu bundan işte iki yıl önce en son çalıştığım şirketten ayrılıp uzak doğu seyahatine çıkmaya karar verdim yaklaşık böyle 3 ay ile 5 ay arasında Tam işte her şeyi ayarladım birkaç arkadaş ilk başta 15 gün takılacağız işte uzak önce de ilk başta Japonya ile başlayacağız. E, tam her şeyi hazırladık gideceğiz e, iki gün kala uçağımızın kalkmasına iki gün kalır bu Japonya depremi ve tsunami oldu. Dolayısıyla bizim evet seyahat biraz gecikti işte gitsek gitmesek işte her yerde bir artçı oluyor o sırada. En sonunda bir yer, en yakın arkadaşlarımızdan biri Nisa Hong Kong'da onun yanına gidip 15 gün orada kaldık. Ben yine de zorladım hani işte biraz daha kalayım oraya da gideyim buraya da gideyim. Nereye araştırsam hep orada işte bir deprem oluyor Bu, başka bir şey oluyor. Bu 2011'deki o dönem. Ben Niye evet, tamam. cesaret etmiş nükleere nükleere doğru böyle radyasyona radyasyona gitmişmişler <gülüyor> yani, böyle. Iyi, pek çok Yine şey cesaret edilebilir ama hani radyasyonun radyasyona gitmeye mısın? cesaret edilmez. Evet. Zaten gitmemişler. Şey... Hong Kong'a gittik Aha. aslında yani. Orada da herkes maskeyle geziyordu o sırada. Çünkü R nükleer gerçekten çok Tabii ki ciddi bir şey tabii ki maske evet, olup Şimdi biz şaka yapıyoruz ama tabii şakası olan da bir durum değil yani kendisi. Ee, bu arada maske bence onlar... O evet olmamış. O, o, o hareket o, pek iyi olmuş. O, o, o şudur bence. Onlar normalde hava kirliliğinden Normal maske kırmaktan. ha bravo. Evet. Evet. Bir şöyle bir onlarda enteresan bir e, kibarlık var. Nezle falan olduklarında başkalarına bulaştırmamak için de maske takma gibi. O yüzden bir mi öyle öyle, öyle bir durum da var. Geçen evet, gün evet. bir konserden dönerken e, pardon Almanya'da fuarından dönerken bütün Japonlar, bütün Çinliler yanında maskeyle dolaşıyorlar. Hmm. Arkadaşlar hani ben de kendimden huylanıyorum. Bakıyorum. Allah'ım <gülüyor> Hani ne kadar tuhaf mı gözüküyorum arkadaşa? Gayet yani şık pık dönüyorum arkadaş yani. Çok kita çaldı. Terledim <gülüyor> mi Terledim mi? Götü oldu falan derken. Aha. Pardon biz bu arada sözünüzü hep böyle balla kesiyoruz. Ise... Balla mı kesiyoruz bilmiyorum. Evet, da kestik <gülüyor> Hong Kong'daydık <gülüyor> en son. Hong Kong'a gittik. 15 <gülüyor> gün orada kaldık. Ve daha gittiğimin ilk günü e, refleksoloji ile tanıştım. Refleksoloji ayak masajı. <gülüyor> i̇şte böyle o, Hong Kong'da zaten her yere yürüyorsunuz. Ve acayip yoruluyorsunuz. Gece evet. de işte atıyorum bir yerden çıktıktan sonra... ...evinize giderken gece saat 3 gibi... ...o topuklular ve o yoldan sonra... <gülüyor> ...refleksoloji ayak masajı yaptırıyorsunuz. Ve ben daha böyle ilk 5. dakikada şey dedim... Bunu dakika, İstanbul'da şey yapmamız lazım. O, onu yaparız da İstanbul'da. Yaptık onu. <gülüyor> <gülüyor> onu yaptık İstanbul'da. <gülüyor> yani, <gülüyor> siz seyahate topuklu ayakkabıyla çıkanlardan mısınız? <gülüyor> ben de onu siz? soracaktım şimdi. Vallahi gece bara giderken topuklu ayakkabıyla Haa. çıkanlardan mısınız? Şık çünkü güzel o yüzden anladın evet. mı? Evet. Evet. Bu arada küçük bir virgül koyayım ben bir müzik arası verelim. Ne diyorsunuz efendim? Bana uyar. Şahane. Britpop, Britrock vesaire seviyor musunuz? Önce onu soralım var mı ilginiz? Sayenizde sayenizde yani. aynen dinleyi aynen, <gülüyor> aynen. 1990'ların benim çok sevdiğim bir grubunu çalacağım ee, siz geliyorsunuz diye o albümü getirdim biraz önce buraya yüklemiş Shed 7 dinleyeceğiz Aha. On Standby parçası bir aralar 90'ların ikinci yarısında çok meşhur olmuştu şimdi evet, dinleyince evet, ataracaksınız ben duydum mu zaten değil mi? Değil mi? Evet, aynen, evet. Aynen. ama biraz önce arşive yüklemiş oldum çünkü o malum yıldırım düşme kazasında arşivde silinen eserlerimizden biri neyse uzaklayalım Shed 7 On Standby ardından buradayız bir yere kaybolmuyorsunuz. ekötürün sunduğu Radyo Coğrafik Adasınız. Saygıdeğer dinleyen Zeren Küskü konuğumuz kendisiyle neler yaptı da bu plaza yaşamından koptuğu katman diye doğru yolculuğa çıktı? Onları konuşmak dedik. Bu arada Bizi online olarak dinleyemediğini söyleyen dinleyenlerimiz ne yazık ki Twitter yoluyla değil ama Facebook ve telefon yoluyla bize ulaşmaya çalışıyorlar. Ee, bu arada e, kullanabilenler için et radyo Türkçe yazılıp Türkçe okunan e, radyo programı. Aynı şekilde radyo geografika e, Facebook'tan bizi takip edebilirsiniz. E, önce online bizi dinleyemeyip daha sonra... Dinlemeyi başarmış kişiler galiba DNS ayarlarını e, değiştirmiş kişilermiş. Böyle de bir dedikodu var. Onun sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. E, bazı DNS'lerle açılıyor bazıları açılmıyor. Herhalde bir şeyler arada yasaklandı bazı siteler. Bir şeyler oldu. O, o sebepten kusurumuza bakmayınız. E, ayarları değiştirenler dinleyebiliyormuş. Evet bu teknik detayı da sunduktan sonra Zelen Hanım. Peki nasıl dinleyeceklerini ben hatırlatayım öğrencim istersen. rockfm.com.tr'ye bastınız. Otomatik olarak açılması lazım. Düşün ki açılmadı. Orada sağ üstte canlı dinle yerine... E, bağlantısına tık diye basıyorsun. Bir küçük pencere açılıyor. Oradan dinlemeye devam edebiliyor. Güzel dinleyicilerimize bu hizmeti tekrar hatırlatmış olalım. Senen'cim sendeyiz tekrar. En son Hong Kong'da topuklu ayakkabıları giyip <gülüyor> gece kulüplerine gittin. Pişmanlık içerisindeyim derken neye rastladım? Refleksoloji ile tanıştım. Refleksoloji ile tanıştım. Aynen ve tanıştığım anda böyle ilk dakikalarda dedim ki bunu İstanbul'a getirmemiz lazım. İstanbul'da Peki yok bu eksik. Muydu? Şöyle ben bilmiyordum. İstanbul'da olduğunu hı hı. benim bilgim yoktu ama özellikle zaten refleksoloji ağırlıklı refleksoloji spesifik bir yer zaten yokmuş. Geldiğimde onu da araştırdım. Ha şey var işte çeşitli sıpalarda işte vücut masajının yanında refleksoloji ayak masajı da var ama ona spesifik daha böyle ayak altında herkesin çok kolay, çok kolay ulaşabileceği bir yerde refleksoloji masajı yok. Ee, ve geldim ve bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Bir arkadaşımla beraber futbol diye e, tam kanyonla Metro City arasındaki alt geçitte bir merkez açtık. Çok giyici bir Bliss. yer. Futbolist. Evet. Ben de ''Football is'' dedi zannettim. diye. Yok o kadar evet. da değilim. Aman canım. dedim. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aman. ''Foot <gülüyor> <gülüyor> please'' <gülüyor> Oraları çekmiyoruz. Aynen. ''Foot please'' Aynen çok Foot güzel. ''Foot please'' Hı -hı. E, Yerimiz de çok güzel. Tam işte plazaların orada. Tabii ki ilk başta refleksoloji çok da bilinen bir şey değil. Neden yapılması gerektiği de bilinen bir şey değil. Bu aslında şöyle bir şey. Neden yapılması? Neden gerekiyor? yapılması gerekiyor? Bu da aslında şeyle bağdaştırıyorum ben. Nasıl biz doğaya dönmeye, hepimiz bir doğaya dönmeye, doğa arayışı içindeyiz. Aslında refleksoloji de doğanın eskiden ayaklarımıza yaptığı bir masaj. İşte kimlerde yürümek? Çimlerde, toprakta, basmak. kumun üstünde, su suyu, aynen öyle. Orada nasıl elektriğimizi atıyorduk? Hı hı. Nasıl işte ayak altında ...tüm iç organlarımızın sinir uçları geçiyor. Ve onlara yapılan doğru baskı aslında... ...tüm bizim kendi iç organlarımızı tetikliyor... Hı hı. ...neronlar aracılığıyla... ...ve onun kendi kendini iyileştirmesini sağ. Dolayısıyla hani bu şey değil... ...böyle işte yatayım vücut masajı... ...o an iki dakikada rahatladım... ...işte kalkayım sonra vücudumda hı hı. bir etkisi kalmasın... ...refleksoloji... ...düzenli yapıldığında... ...aslında sağlığımıza... E, direkt, o, etki bir, direkt etki bir et, masaj, masaj çeşidi. çeşidi. Aynen benim için o yüzden çok etkiliydi. Peki burada e, sana bir soru işareti Zerencim. Kim yapıyordu sen bu işe ilk başladığın? Evet. Hani o plazaların arasında güzel küçük dükkanını kurdun ve e, kim yapıyordu? Üstat olarak, master olarak sen kendi mi başladın bu işle? Yok ben yapmıyorum. Ben tamamen girişimciyim. Sen girişimci olarak mı aldın okey. E, uzak terapistlerimiz yapıyor. Uzak evet. terapistler. Ne kadar başarılı. Doğrudur. Terapistler tamamen konusunda uzman, uzman. refleksoloji sertifikası olan tamam. eğitimli terapistlerimiz Hı -hı. var. Harikasın. E, çok büyük bir, yer, bir yerimiz yok. Hiç Dediğim gibi değil. küçük bir yerimiz var. Hı -hı. Özellikle iki tane çalışanımız var. Süper. E, terapist anlamında. Dolayısıyla böyle bir yer açtık. Bu da çok heyecanlandırdı. Aynen devam edelim bakalım. Sonra? E, i̇ki yıldır onunla ilgileniyorduk. Bu beni işte demin sorduğunuz o plaza Hayatından ...işte nasıl kendini çektiğinde de... ...bu şöyle bir şey aslında... yani ...ben hayatım boyunca hep... Tamam ...ben avukatım... ...işte ne bileyim belli yaşlarda belli yerlere de geldik... o ...işte onu da yaptık... Hı -hı. ...ama ben bu dünyada başka ne yapabilirim... Harika. ...hani nasıl başka bir şey de yapabilirim... ...çünkü 10 yıl ben avukat olarak çalıştım... Hı -hı. Ee, ...diye bakarken... ...karşıma çıkan bir şey oldu... Süpermiş. ...hiçbir zaman bakmaktan yılmadım... ...açıkçası... Hı -hı. ...belki hiçbir zaman pes etmedim... O yüzden de bu karşıma çıktı Hı -hı. ve şu an gerçekten artık iki yılda çok güzel oturdu ve Harikasın. çok güzel gidiyor. Dolayısıyla da ben üç hafta önce işte şuraya gideyim tamam bu benim yani. hayalimdi dediğim zaman üç hafta sonra bir uçağa binip işte atıyorum 20 günlüğüne e, Nepal'e gidebiliyorum. Böyle süpermiş. bir hayat kurmuş oldum kendime Harikasın. futbolist sayesinde. Evet. Nepal yolculuğu da tamamen işte benim eski bir hayalimi hatırlamam ve ya şu an işte çok müsait bunun için. Ben evet. şimdi yapmayacağım bunu. Ne, ne zaman yapacağım? yapacağım dediğim e, Düşüncesi çıktı. bile heyecanlı değil mi böyle? Hani gerçek, ayna o çok güzel bir his benceydi. Hani gezgin bir insanın nereye gideceğinin aklındaki tık ampulünün yanması, o bir hayatı daha bir ışıklar daha bir güzel hava daha bir güzel falan değil mi? Her şey. Ya o çok güzel, ya o geliyor o, size, o böyle bir heyecanlanıyorsunuz zaten bence bu dünyada insan <gülüyor> senin o mideni yani midende hissettiğin Aynen. bir heyecan onu yaptığın zaman. Tamam. ...bu dünyada ne istiyorsan... ...o sana geliyor öyle, zaten. Bravo. Yani işte atıyorum... ...hani oturup ben evde işte istemediğim bir işi yaparken... ...ah çok da zengin olsam... ...işte aşık da olayım... ...işte şu da olsun... ...bunlar öyle olmuyor... ...bunlar gerçekten sen... ...hani istediğin hayatı yaşadığın zaman... Aynen. ...o heyecanla Aynen. olurken ancak o zaman karşına çok, gelebiliyor. Çok, çok Dolayısıyla e, ben... Everest Base Camp'a gitmeye karar verdim. Çok kısa zamanda. Hani bunun için herkes soruyor bana. Ne hazırlık yaptın? Benim bir sorum buydu mesela. Mesela kendin sor kendin ben, cevaplaya ben ne kadar güzel yani ne, oldu. ne kadar güzel kendi sorup kendi cevaplaya ne severim. <gülüyor> severim arkadaş biz evet. birazdan gidiyoruz evet. herancın takın sorsun <gülüyor> neydi da, sor geçen haftalarda <gülüyor> öyle nasıl ters köşelere yattık ya yani. oğlum niye niye ee, bana sürekli gol attılar öyle sevgili <gülüyor> duygu e, evet, başı olayım evet. <gülüyor> <gülüyor> bir top kurtaramadım arkadaş bir vuruyor doksanı çok bir vuruyor diğer <gülüyor> tarafa <gülüyor> ya gerçekten <gülüyor> neyse buyurun buyurun biz şey yapmıyoruz. Tamam. Ee... Bu da ayrı bir program var. <gülüyor> <gülüyor> Orada Zeren Küski evet, ayrı bir program yapıyor. O, o nefali <gülüyor> <Biz> falan derken <gülüyor> artık atan arkadaş. <gülüyor> çok pardon Zeren'cim. Şey ben <gülüyor> sizi bir sizin programınızı bölümlüyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben geldiğimde ilk ee, Kaan'a şey dedim. Eğleneceğiz değil mi? hani Ve inanılmaz eğleniyorum şu anda. Burası e, rock efendim. Evet, hani, olayımız çok, o. Çok güzel keyifli program. Eğlenmeyi Şöyle sizden oldu. öğrenecek değiliz. Eğlenilecekse biz, <gülüyor> biz eğlenileceğiz. Evet. E, herhangi bir hazırlık yapabildin mi diye soruyorlar. Mesela o 3 hafta gibi bir süre olduğu için bir hazırlık gibi bir şey çok olmadı ama e, hani ne gerekiyor peki oraya gitmek Hı -hı. için? Bunun için gerçekten... Bu arada ben bir parantez daha açabilir miyim? E, yaptığımız ön görüşmede saygıdeğer ya ...böyle biz bir kahve içiyoruz konuklarımızla... Programda ...neler konuşuruz falan diye... E, ...Zeren'in... E, ...yanlışım varsa lütfen düzelt Zeren hemen... ...dağcılıkla ilgili bir teknik altyapısı yok. Hiç yok. Sürekli spor yapan bir insan... ...değil. değil. Yani var tabii ki yani bu arada çok fit birisi zaten gördüğünüzde... ...spor evet. yapmıyor olmasına hayret edeceğiniz birisi... ...lakin böyle bir hani spor disiplininden gelen birisi değil... ...kafasına esiyor ve ben Everest Base Camp'a gideceğim... ...tema için, bu arada onu da... E Oraya belirtelim. E, Dio sadece yani dağcılık bilmiyor, trekking bilmiyor, sporcu değil ama Everest base Camp'a gidiyor. Gidiyor evet. E, Müziyeniz mi geldi Cem Bey? Kesinlikle geldi. E, Bişi şey deseydi de ondan sonra çalsaydım. E, Söylenecek bir şey yok. Şey ah tamam. E, Seren, bak orada, ne Şu bak demin çok güzel bir cümle vardı. Eğer sevdiğiniz şeyleri yapmaktan sizi mutlu eden şeyleri yapmaya e, siz, seçerseniz. Siz, çok, çok evet, <gülüyor> <gülüyor> Oradan bak sen, nasıl nasıl Peki Zeren onu seyitsin. Zerenciğim, şimdi 6AM diye bir yeni grubumuz vardır. Yeni dediğim iki senelik bir grup. Bu da e, Mertley Group, Mertley Crew grubunun e, elemanlarının uyuşturucudan çıktıktan sonra kurmuş oldukları bir alternatif grup ve tamamen hayatla, biraz önce senin anlatmış olduğun gibi hayatın güzel olmasıyla ve istediklerini yapabilmekle alakalı şarkılar yazıyorlar. Grupun ismi 6 AM, şarkının ismi Life is Beautiful. Senden aldım o zaman. Life is Beautiful dinleyelim. 6 AM'den. Peki aynen öyle Zeren'in dediği gibi birazdan buradayız bir yere ayrılmazsınız. Koşu bandından bilgisayara, dolaptan televizyona. güvenli alışveriş kliksa.com'da. Varsa yoksa kliksa. Son dakika. Cep telefonları dahil tüm ürünlerde 24 taksit anlaşmalı banka tüketici kredisiyle gold'ta. Gold. Hesaplı teknoloji. Evimize misafir gelince ellerine döküyoruz. Her gün güzel kokusuyla serinliyorum. Annem bak bu Boğaziçi kolonyası. Anneannen de onu kullanırdı dedi. Benim de odama koyalım anne dedim. Artık ben de bir Boğaziçi'liyim. Boğaziçi kolonyaları. Son dakika. İndirimin ağa babası tüm ürünlerde yüzde otuz indirim Gold'ta. Gold. Hesaplı teknoloji. Garanti Caz Yeşili Durağı Babylon. Garanti Caz Yeşili'nin bu ayki durağı Babylon.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 34.5 rakefendisiniz Evet cehennemi bir trafik. Ben ne zaman buraya gelsem her zaman trafik var. Perşembe akşamlarında benim programım var. O zaman da trafik var. Hani programım yok yine trafik var. Bundan kurtuluş yok ama... Bir de şöyle bir güzellik var. İyi müzik, güzel insanlar, hoş sohbet. Teleğiniz zaman ve eğer cumartesi saat 14 olduysa neredesiniz? Radyo, Geografik adasınız. Kim Radyo, sunar? Radyo, Radyo, K2 sunuyor. Kim hazırlıyor? Sevgili kardeşim, ortağım Kaan Aybudak ve bendeniz. Sarıoğlu hazırlıyor. Her hafta buraya birbirinden güzel, ilginç, orijinal ruhları çağırıyoruz. Mesela şimdi karşımıza çok tatlı, çok hoş bir... Bayan diyeyim mi? Çok güzel genç bir e, girişimci ve sporcu ve bir e, temiz güzel insan güzel var öyle bir eleştiri aldık he? biliyor musunuz? Mi? Mi? Mart programları başladığında. Ne, niye, alın, niye Ya eleştirdin? Şöyle enteresan iyi niyetten tabii. Kadın ya... dediğimiz için ha, bayan evet, dedi. Kadın, ne? kadın neden diyorsunuz bayan demeniz lazım değil mi? Çok kaba gibi eleştiriler Yani e, Bayan ya, deyince ye, ye... de niye kadınlara kadın demiyorsun yani dediler bana. Şöyle bir durum var. Net bir şey yapalım. Bayan mesela... Diyelim ki Zeren'in soyadı konuk olsaydı. Zeren konuk. Zeren okay. küskü değil de Zeren konuk. Şöyle bir şey diyebilirdik saygıdeğer dinleyen. gene beni affediniz lütfen. Lütfen rica edin. Örneğin bayan konuk hoş geldiniz. Yani hani bayan küskü hoş geldiniz. Yani Mr. and Mrs. Brown gibi düşünebilirsiniz saygıdeğer evet. dinleyen bunu. Tamam. Yani e, o nedenle bayan hani siz e, daha böyle nazik bir şey söylediğinizi zannederken tamamen bir anlatım bozukluğu. Yani Oluyor. yanlış bir kullanım içerisine düşebilirsiniz. Naçizane önerim kadına kadın denir erkeğe Aynen. erkek denir. Bu bu kadar basit Aynen, bir şey. Öğren geografika bir şey. gentleman ee, program değil hı. mi? Sen şimdi birinci alsın. Geografika, radyo geografika gentleman bir program değil mi? Gentleman. bir evet, program. Evet o yüzden hani, kimsenin kalbini <gülüyor> yani E O neden arada... hani, dünya emekçi kadınlar gününe adanmış Mart ayı boyunca başta Aynen, delikanlı bir duruş. Başta doğa anamız olmak üzere tüm emekçi kadınlar Aynen. adamış olduğumuz Mart ayı programları ki bu arada Rock FM'in Sakina ablasının e, çayını içmekteyiz. Şu de sağlık. yiyorum şahsa. Evet İç, ellerine sağlık. O ikame efendim... etmeden yorum. <gülüyor> <hoşuma bir> Kardeşim <tek gülüyor> yani gentleman programlarım <gülüyor> <derim> ama <gülüyor> yalan çünkü Akademi'nin ya. emekçi e, ablası sakin abi. Harika kendi çok sevimiz. Belhazıl o nedenle kadın diyor olmak e, bizi bozmuyor. Normaldir Aynen. sadece derdim yani. Bu arada e, Zeren'cığım sana sorular var dinleyicilerimiz Aha, evet. ilgiyle takip ediyorlar seni bak demiştim sesin çok hoş çok tatlı çıkıyor diye Kaan'cığım soruları alabilir miyiz? E, şöyle Kubilay Facebook'tan bir soru sormuş e, teşekkür ediyoruz kendisine e, Zeren seni tebrik ediyor faaliyet için e, tema için yürümüş çok olmandan dolayı tebrik ediyor e, zaten sırası gelecek ama unutmayalım diye ben e, soruyu tekrarladım gitmek için bize önerilerin nelerdir? Paylaşır mısınız lütfen radyoda kolay gelsin tebrikler demiş. Ee, Bunun dışında Footbliss markası ile ilgili sorular var o civarda çalıştığını söyleyen arkadaşlardan. Ee, lokasyon nedir? Yani, lokasyon yani. nedir ama galiba hani search etseler arasalar olsun, Google'da biz, daha kolay olur. Yani Bliss, İngiliz yazılıyor tahmin ediyorum. Aynen öyle. Ee, Fatsa, Şöyle, ordu, ordu, çok Trabzon. kolay bir yeri var. Aha. Bursa, Güleburgaz, İzmir, Samsun... Samsung, Samsung. Hı -hı. Food Bliss... E, Kanyon alışveriş merkezini biliyorsunuzdur. Kanyon'la metro site arasında bir alt geçit var. İkinci sorudan başladık bir cevaplamaya. E, hemen o alt geçitte Kanyon tarafında. Yani Kanyon'dan metro girişine doğru çıktığınız zaman hemen karşınıza çıkıyor zaten. Çok kolay bir yeri var. E, Futbol ise orada. İlk soru da zaten demin biraz önce anlattığım... O anlattım. üzerinde de biraz biraz daha konuşacağımız bir şey herhalde değil mi? E, i̇lk soru biraz daha uzunca cevabı olan şey. Aynen onun ama... için ikinci sorudan başladım. Kubil'e teşekkür ederim. Ee, i̇lk soru zaten biraz önce anlattığım şeyle de bağdaşıyor. Ee, buraya hani giderken gitmeye karar verdin. İşte ne yaptın? Bir hazırlık oldu mu? Ee, ya da işte ne, ne yapmamız gerekiyor? Şöyle ben sadece biraz yememe içmeme dikkat ettim. Çünkü bağışıklık sistemimi yükseltmem gerekiyordu. Ee, zaten sağlıklı beslenirim. Bu arada yanlış anlamı olmasın. hani Ben bir profesyonel sporcu değilim ama spor benim hayatımda var. Kendi çapımda pilates yapıyorum ama öyle hani işte arada bir fitness yapıyorum çok yürüyorum çok yürü yani hep doğada mümkün olduğunca doğada vakit geçirmeye çalışan bir de, hani Bir parantez daha açayım burada çok önemli bir şey söylediğini düşünüyorum ben Zeren'in ee, insanların şehir yaşamından kopup ya da o yoğunluktan kopup o bezginlikten sırılıp spora başlamıyor olmasında hani tam başlarsam tam başlayayım diye bir bakış açısı var ki bu bazen insanları spordan uzaklaştırıp daha geç başlamalarına sebebiyet verebiliyor. Ya yani biz kendimiz de bazı antrenman dersleri veriyoruz gönüllü olarak kulüplerde falan. Hep şunu vurguluyoruz. Sporda aslında miktar değil istikrar önemli gibi bir bir kafiyeli bir şeyimiz var. Sanırım sen de bu şekilde davranıyorsun minik minik. Ee, galiba öyle. pilates milates bir şeylerden bahsediyordun minik minik böyle şeyler yürüyüş ve pilates yoğunluklu bir şeyler yapıyorsun galiba bir şeyler yapıyorum ama bütün bu yapmalarım da yine plaza hayatından çıktıktan sonra oldu yani ben iki yıldır bunları yapıyorum ondan önce işte yılda belki maksimum bir ay iki ay bir şeyler yapabiliyordum çünkü gerçekten vaktim olmuyordu ya da o, olan vaktimi artık işte alışverişime ayıracağım arkadaşlarımla sosyalleşecek miyim? Tamamen vaktim bunlara bölünüyordu. Dolayısıyla hani o çıktıktan sonra hayatıma sadece ve sadece yapmak istediğim, bu dünyada yapmak istediğim şeyler girdi. Bunlar nedir? İşte spor. Bunlar nedir? Ya, sevdiğim işi yapmak. Ama hani bu işte de ömrümü geçirmeden daha yumuşak bir çalışma yapmak şeklinde. Dolayısıyla Kubilay'ın sorusuna geri dönersek... Ee, Gerçekten bir hani böyle bir yolculuğa çıkınca işte biraz gerçekten kondisyonunuzun kuvvetli olması gerekiyor o kadar da hani kolay değil benim kondisyonum kuvvetliydi ve zaten sağlıklı besleniyordum ama daha hani çok zor şartlara gittiğim için işte eksi 25 lerden bahsediyoruz öyle şartlar. Hayatında ilk defa mı gördün o, o su? İlk defa gördüm. Daha önce ne kadar soğuk bir yerde bulunmuştum? Vallahi yani onun ölçüsünü bilmiyorum ama ya yani maksimum herhalde eksi on mudur? Eksi beş midir? Hı, hı, değil, mesela nerede? Kartalkaya'da Kartalka sınav bakta falan mı? Aynen öyle. Hı, Aynen hı. öyle. Hı. E, dolayısıyla ilk kez gördüğüm bir soğukluk. Ya burada da şöyle bir parantez açabilirim. Hani zaten doğa sporlarıyla uğraşan insanlar... Yani ...eksi yirmili soğukluklara rüzgarsız koşullarda... ...zaten maruz kalıyorlar. O nedenle bu e, kabul edilebilir bir aralık. Zaten doğa sporlarıyla uğraşıyorsa bir insan. Lakin hayatında ilk defa... E, ...böyle bir soğuklukla karşılaşmış biri için... Ee, biraz şaşırtıcı olabilir yani burada ben ayrıca seni tebrik ediyorum hani gidip böyle bir yere birer bir adım atabildiğin Hı -hı. için ee, çok teşekkür ediyorum <gülüyor> dolayısıyla yani siz e, de yapabilirsiniz saygı değerdim buradaki... yani yani burada lehımız evet, öyle evet, yani evet, evet. buradaki zaten hani beni konuk etmenizin ya da işte bu Everest Base Camp'a işte zaran çıktı bu kadar ilgi oldu bu ilgiye ben de şaşırıyorum hani çok da bir şey değil çünkü aslında ama ee, önemli olan ben yapabiliyorsam bunu herkes yapabilir. Hani çünkü benim hiç bir altyapım ya da bir geçmişim ya da bir şeyim yok. Peki, hani süper, çok da farklı değilsin Bir zaten. soru daha sorayım mı Saran ya? Gene bölüyorum ama böyle aklıma sürekli kafamdaki şeyler geliyor. Mesela Efendim? bak şu anda bıt bıt bıt alttan Twitter'a girmeyi başarabilen vatandaşlarımızdan ve Facebook Mesela, sayfamıza üye olanlardan sorular geliyor. Mesela baya e, bayağı hit alıyorsun bu arada. <gülüyor> e, temanın ve senin yaptığın şeyin farklılığında önemli var sanırım Alper Dalkılıç e, umuyoruz onun yoğun programı denk gelirse kendisini de burada mikrofonlarda görmek istediğimiz başarılı bir Alper ultra, ultra maraton sporcusu ve tema için bu arada koşanlardan o da evet. e, biraz biraz girdin ama çok önemli bir soru soruyor bu kadar yoğun iş yaşamından çıkıp e, motive olmak için böyle şeylere zaman ayırmak için hangi yolları deniyorsun gibi bir soru sormuş sana Vallahi yani motive etmem kendime gerekmiyor zaten motiveyim. Zaten Hı -hı. yapmak istediğim şeyler bunlar. Yani Cembe zaten mü, ben ters köşeyi gene bir konu daha şey <gülüyor> <için. gülüyor> diyecektim. <oldu> şu anda gideceğim <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani bu tamamen insanın ne yani şöyle bir şey var. Şimdi gördük mesela ben bu benim hayalimdi Everest Base Kamp'a çıkmak ama ben bunun gerisini getirme gibi bir hayalim hiçbir zaman olmuyor ya da düşünmüyordum ama ben bu yolculuğa gittim işte 12-13 gün bir fil yürüdüm günde 6 saat 8 saat yürüdüm 10 saat yürüdüğüm günler de oldu e işte artı 10 dereceden eksi 25 dereceyi gördüm hani artık en son noktada 5545'te İnanın kalbimin atış sesini kulağımda duyuyordum ve yani hani akkadan çok dilim dışarıdaydı falan yani tamamen bu şekilde çıkıyordum çıkabilecek miyim çıkmasam da olur ama <gülüyor> hadi bir adım daha şeklinde dolayısıyla yani hani bir adım atıyorsan bir adım daha atabilirsin değil mi? Aynen öyle tamam. zaten yani konu da o hani bütün bu yolculukta. Siz şey görüyorsunuz... ...kendine sınırlar koyuyorsun... Hani ...ben onu yapamam... İşte atıyorum ...ben 8 gün orada hiç banyo yapmadım... ...hiç kamladım... ...öyle bir şey yoktu... Aynı, ne? ...aynada ne? kendimi ne? görmedim ne? bile... ...aynada 8 gün kendimi görmedim... ...ancak diyorsun, fotoğraf yok. çekildiği suya zaman kendimi görüyordum... Mesela. ...yok öyle suya da buz falan oluyor... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...dolayısıyla yani şey... E, ...ama bu Everest Base Camp'tan geldikten sonra... Hayallerim daha bir şekillendi. Alper'in sorusundan cevap vermeye ve devam etmeye çalışıyorum. Hani bu beni orada o kadar güzel vakit geçirdim ki işte çok zordu. Bin tane size zorluk sayabilirim şu anda burada. Ve hepsini dinleyip hepsinden korkabilirsiniz. Ve ay ben bunu yapacaktım yapmasam mı diyebilirsiniz. Ama hani Doğa senden bir şeyler alıyor. Ama Doğa sana öyle şeyler veriyor ki. Onun yanında aldıkları umurumda bile olmuyor. Hmm, arkasın. Ve benim o yüzden mesela şu anda şeyim. Alam gidiyorum. ikinci nereye gideceğim? Üçüncü nereye gideyim falan. Bu durumdayım. girebilseydim yani, şu son söylediğini tweet ederdim e, ama giremiyorum ben. Kusura bakmayın. Yani, yani, ben giremiyorum. Benim, benim telefonum. <gülüyor> <gülüyor> ben de görüyorum Öğrendik <gülüyor> ITC oldum Aynen. bir de. Ben, ben henüz şey yapmadım. Öyle evet. Kurallara uyarım evet, diyorsun evet. yani. Başbakanım evet. yasakladıysa <gülüyor> yasaktır benim için diyor. <gülüyor> <Gülüyor> ee, bu arada saygı ya yani. Evet. Ee, ben bir taraftan da temanın sitesinde e, Zeren'e ayrılmış bir bölüm var. Gönüllü Zeren Küskü'nün Everest tırmanış ve geri dönüş öyküsü e, diye bir kısım. Orada Zeren'in günlüğünü okuyorum gözücüğüyle. Aynen ben de onu okudum zaten geldim. Aa, aha, e, yani buradan yavaş yavaş çok somut sorular da var Zeren sana. O kadar heyecanlısın ki ben sözünü kesmek istemiyorum. Yani o yürüyüş heyecanını burada stüdyoda doldurdun gerçekten o enerjiyle. E, gördüğüm kadarıyla sen bir kere mevsiminde gitmemişsin. Evet. Ee, nedir? Mesela senin yazdıklarından aktarıyorum. Nisan, Mayıs veya Eylül Höküm ayları bu e, yürüyüşün mevsimi. Sen mevsiminde gitmedin. Bunun özellikle bir seçim mi Yoksa denk mi geldi? Kafana estiği anda gittiğin için mi? Kafama estiği anda gitti Peki bu bir lojistik problem olmadı mı? Sen yeni döndün. 3-4 işte hafta önce döndün. Evet. Ee, orada lojistik problemler yaşatmadı mı bu sana? Çünkü burada bile ne bileyim bırak Everest Base Camp'ı Ayder Yaylası'na gidiyorsun düşük sezonda şey bulamıyorsun ya hani e, girip yemek yiyecek bir yer bulamıyorsun ya da x bir güneyde bir yere gidiyorsun bırak aydaer yaylasını lokantalar kapalı e, bir de kalktın sen te nerelere gittin e, bu bir lojistik problem olmadı mı valla hem oldu hem olmadı hem artısı vardı hem eksisi vardı benim için artısı daha büyüktü şöyle ki Şubat'ın ilk haftasında yola çıktığım için e, genel olarak bazı yani önce rotu anlatayım Everest Base Camp route'u şöyle Nepal'den e, katman duyuçusun. Bak Katmandı. yine kendi sorduken süper aynen abi. Devam. Devam. devam. devam. Katmandu'dan Lukla'ya uçuyorsunuz. Pırpır ee, pır uçakla uçuyorsunuz. Lukla 2800 metrelerde 2800'lerden başlıyorsunuz yürümeye. Bu dünyanın en tehlikeli uçuşu olarak kabul edilen Aralık. Bunu... Aynen orası o havaalanı. Of. Gerçekten de çok tehlikeli. Bak, tembel öğrenci gibi kompozisyon yazan tembel öğrenci gibi hop geçiştiriveriyorsun. Hop oradan Lukla'ya uçuyorsun. <Gülüyor> e, bir Ay anlat. hangi birini anlatayım mı? Bir, <gülüyor> <dakika, gülüyor> bir dakika. Bir dakika. Bu uçuşu <gülüyor> bir anlatmanız lazım. A ben Aynı benim. şeyi ben soracaktım. Abi ben. dünyanın en tehlikeli uçuşunu şöyle hop derin geliştirelim. E Anlamsana şey nasıl bir ne? 1982 uçuşu. Hmm. Böyle bir uçuş değil, değil. yani. Bu pır, pır pır falan pır böyle binmem kaç dünyanın tehlikeli bitirilir? uçuşu? Yani bu konuda bir fikrim var mı biliyor musun? E çünkü uçtu. Yani Himalaya'ların arasında ve öyle bir e, rüzgar ya da hava şartları oluyor ki zaten uçaklar o pır pır uçaklar %90 falan kalkmıyor. Ben tamamen gidişte tamamen şansa hiç beklemeden ilk uçuştum. Hiç beklemeden uçtum. Ama dönüşte 3 günlukla da kaldım mesela. Ne dönüşte iptaldi uçaklar hava durumundan dolayı. Peki uçmak dışında o mesafeyi kat etmek istediğinde e, nasıl bir şeyle karşılaşırsın? Kaç ee... ay sürer o? <gülüyor> Yok, ay sürmüyor. <süremiyorum>. Buradan Antalya'ya yürüyebilirsin ya aynı <gülüyor> kafadan. Mantıken yürüyebilirsin ee... aslında. 7 gün sürüyor. 7 gün. Onun yürüyenler de var. Ha, e... ama o fena değilmiş. Aynen. Bakalım şimdi. Ama şey bir çok sevimsiz bir yol olduğu söyleniyor. Dünyanın ha. en tehlikeli yürüme yoluymuş. aynı zamanda bir yandan da ha. Peki. Dolayısıyla yürüyebilirsin e, belli bir noktaya kadar otobüs de var ondan sonra da yürüyebilirsin o zaman yürüyüş 3-4 güne hı hı. İniyor. E, iniyor Sen uçağı tercih ettin Tabi uçağı tercih ettim zaten önümde uzun bir yol vardı 14 gün kadar sürecek 12 günde aldık e, on, Loklara indikten sonra 2800'den sonra başlıyorsun yürümeye. yürümeye Yürüdüğün yollar ilk başta daha işte ormanlık patika bu yollar Bu ilk gün mü bu? İndin, bakıyorum. Ee, İlk gece İstanbul'dan e, Lükreya geldiğim. Evet, geldim. evet ben şu anda. Takip ediyorum bakalım ne diyor burada yazdıklarıyla şey mi diyeceğim. Örtüşüyor mu diye o çok kadar çok çok çakalsınız. Çakal o kadar da programı konağa bırakmamak lazım. Gerçekten. Zerim. <gülüyor> Zerim. Gerçekten. Takip ediyorum ben buradan. <gülüyor> Bir yanlış varsa yandan <gülüyor> gireriz yalnız. Nereye, gitmişim, nereye gittiğinizi biliyorsanız ben şimdi sanırım. Yazıyor orada. 2800 metrede bıraktık dur <gülüyor> şimdi. 2827 metre yükseklikte olan Luklu havaalanı dünyanın en yüksek havalanı olarak geçiyor. Ve de en tehlikelisi demiş blogunda kendisi. Buyurun efendim. Evet oradan e, yürümeye başladık. Oradan şimdi. yürümeye başladık tek tek günleri anlatmayacağım. Okay. Yani buradaki önemli olan önce işte ormanlık patika bir yol. Güzel. Yükseldikçe Hı -hı. yol daha böyle taşlık kaygan Hı -hı. bir zemine geliyor. Daha yükseldikçe daha kayalarda yani ben bütün yolu bütün 12 günü anlatıyorum Tabii şu de, anda. Tabii aynen. Ee, daha kayalık. Hı -hı. Onu da geçtikten sonra buzluk ve kar yağışlı öyle bir yola. Kar fırtınalı Hı -hı. bir yola geliyorsunuz. Ve yani o kar fırtınası gerçekten geçirdiğimiz en zor günlerdi. Hani Hı -hı. orada gerçekten kendini motive etmen için ne bileyim bir şeyler düşünmen gerekiyor çünkü rüzgar kar fırtınası Can yüzüne aynen, hale yüzüne, artık. yüzüne yüzüne geliyor hani Peki, orada devam gerçekten motive... anlamsız olduğunu düşündün mü hiç hiç düşünmedin ...aklıma bile neden geldi. yukarı gitmeye devam ediyorum falan dedin mi hiç şöyle bir şey var hiçbir zaman gözüm o yukarıda gideceğim noktada değildi ya zaten bence burada önemli olan şeylerden biri de o. Demin dedim ya hani daha size Çok şey katıyor çok şey öğretiyor Bütün bu yolculukta her günün Bir konusu vardı benim için Bir günün konusu buydu mesela Hiçbir zaman o tepeye gideceğin noktaya Bakmıyorsun önemli olan çünkü o Varacağın nokta o tepe zirve Noktası değil senin için ee, Önemli olan o yoldan keyif Almak yani bunu bütün hayatına Da ya yayabilirsin hani Bir hedef koydum onu gerçekleştirdim e, O değil ki olay Ben bütün yürürken o anımdan keyif alacağım. O dolayısıyla hani ne yapıyorum ben burada? İşte kar fırtınası da yüzüme gözüme girdi. Böyle şeyler hiçbir zaman olmadı çünkü hani o o da bir şey öğretiyordur. O anda bambaşka bir şey vardır kafamda. Hiçbir zaman gözüm yukarıda zirvede değildi. Zaten çıkabilirdim ya da çıkamazdım. İkisi de benim için çok güzeldi çünkü ben yola çıkmıştım. Hı -hı. Benim için tek önemli olan yola çıkmakta. Ee, dolayısıyla Lugla'dan çıktık. İşte yollar buzullar şeklinde Hı -hı. devam eden. işte gittikçe zorlaşan daha doğrusu. Her yolunda kendine göre zorluk yanları var. var. Tabii, Padika yol dediğimde atıyorum e, sol tarafınız tamamen Uçurum. uçurumda kalıyor. Ve orada hani ayağınız bir şeye kayabilir ki öyle bir anım var mesela. Eyvah. Yani bir anda böyle <gülüyor> öne gidip son anda kendimi geriye attım falan. Aman. Yani her şey Oraya gittikten sonra şey moduna giriyorsun ama. Yani hakikaten çok zor şeyler hmm. görüyorsunuz. Hadi bakalım moduna giriyorsun değil mi? Yani hani şehirde de olabilir bunlar. Kesinlikle. Her şey o, olacaksa şehirde de olabilir. Hani buradayken hani benim şeyim e, benim için belki zorlayıcı taraf ben tek başıma gittim. E, hani bu yolculuğa tek başıma çıktım. Orada da herhangi bir tur Hı -hı. ayarlamadım. Bilerek ve isteyerek ayarlamadım ben bunu. Bunu ayarlayabilirdim. Sadece şey yaptım. Buradan gitmeden önce o da iki gün kalı. Artık kendi kendime dedim ki Zeran en azından bir rehberini ayarla buradan hı -hı, gitmeden. Hı -hı, o kadar hı -hı. da değil. Yani. Kendime Nepalli Sharpa e, ayarladım. Sharpa e, işte Himalayalarda yaşayan e, Tibet'ten gelmiş. Kabimin adı aslında. Sharpa evet. e, rehberim vardı. Chongba. Ee, gerçekten çok iyi bir rehberdi. O Hı -hı. yüzden gerçekten çok şanslıydım. Luke'la da beni karşıladı ve biz onunla ikimiz yürümeye devam ettik. Rehbiri nasıl buldun? Evet, peki bir acenta yok arada. İnternette sayfaları tamam. mı var? En, ya aslında bence en başında bu da çok sorulan bir soru. Ee, Lonely Planet'ın Nepal kitabını aldım. Hı -hı. E, bence herhangi bir şeyde bir yere gidecekse bir insan Lonely Planet alacak. Hı -hı. Aynen onu okuyacak ilgili sayfalarını ve ondan sonra orada her şeyi yazıyor zaten. Neyle karşılaşacaksınız? İşte rehber bulunur. nerede bulursun? Buluşursunuz evet. Nerede bulursunuz? Onların dediği internet sitelerine girdim mesela. Hı. O internet sitelerinde forumlar yani. Bu üç haftada öyle bir araştırma bir yaptım. yaptım. Hani böyle çok da gözümü korkutacak her bir şeyi de okumadım Tabii. açıkçası. Aha. Hani çok şey yapmayayım yani diye, etkilenmeyeyim bir diye. Lonely Planet tan Gerçekten Anladım. Evet. Peki madem bu arada e, bir istek sözünüzü, parça, sözünüzü evet. limonla yani kesinlikle. <gülüyor> aynı güzel. Aa, şey, bir parçası var demiştin evet, Kaan'cığım. saygıdeğer dinleyen için e, madem Lonely Planet dedik hemen üzerine bak Lemon Tree bir şey yapsan sonra kırmızı kırmızı yanıyor. O değil mi o? Aynen, o geliyor evet, iki kere tıklarsan çalar üstünde. Gerek yok otomasyonda istiyorduk duyduğun gibi. <gülüyor> Kim için istiyoruz onu biliyor muyuz? Saygıdeğer dinleyen için istiyoruz. Peki saygıdeğer <gülüyor> dinleyen için Fulls Garden Lemon Tree buradayız birazdan.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 To go out, taking a shot, But there's a heavy cloud inside my head I feel so tired, put myself into bed Well, nothing ever happens And I wonder Isolation is not good for me Isolation, I don't want to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 Kağıt Doğru'nun sunduğu radyo Geografika'dan selamlar Saygıdeğer dinleyen tekrar sizlerle beraberiz Lemon Tree sonrasında Efendim saatlerimiz Kezegen ajandasını Göstermekte Ve de e, boş konuşmadığımızı ispat edercesine şu anda Siz saygıdeğer dinleyenlere ve Stüdyo konuğumuza ve ortağım Cem Sarıoğlu'na Bir sürprizim var çantamda Bunu şu anda kimse görmedi Biraz, Yaşasın çok seviyorum. Şöyle biraz gürültülü gürültülü. <gülüyor> en sevdiğim şey sürprizler lütfen kanıcım sürprizleri çabuk görelim be. Paketinizde pişirin. Evet. Evet. Hadi canım. Ya, ya, Aa, ya. Çok güzelmiş. Hani. Efendim şu anda elimde e, görmüş oldum. Bu elimde görmüş olduğunuz dosya WWF'ten şahsma gönderilmiş olup. Bakınız içinde ne var? Ne var? Bir kaplan... evet, bir adet sertifika efendim bakınız boş var. konuşmuyoruz dedik nedir sevgililer gününde ağaç alın sevgilinize dedik. Evet. E, ne yapayım ben almadım yapacak bir şey yok elimde temel malzemeden yoksun olduğum için. Ya. O, Sevgiliden o, oldu yani. ya. onu, onu geçtik onu. Onu unuttuk. E, efendim geçen hafta e, kankalarımın en küçüklerinden biri olan buğdayım ki kendisi hı hı. şu anda bir yaşında. Tamam. 2013 model olduğu için kendisi. <gülüyor> ee, kendisine pomponlar, pembe şeyler, cikcik cik eden e, patikler falan almaktansa ben gittim. Bir hafta önce WWF'den hani bir haber okumuştum. Geçen hafta evet. Aynen. <gülüyor> ne demiştik? Tüm dünyada e, kendi vahşi doğal yaşamında yaşamakta olan sadece 3200 tane kaplan kalmış. Ve WWF bu kaplanların yaşamlarını sürdürebilmesi için vahşi yaşam koridorları. Hayata geçirmek için çalışmalarda evet, Ve bunun için bağışta bulunabilirsiniz demiştik. Yani evet. sevgililer günü, annenizin doğum günü, şu günü, bu günü vesaire hediyeler için. Ben de e, minicik kankan buğday için, adı buğday bu arada. Süpermiş. E, bir kaplan evlat edindim budaya. da. Harikasın. Bana bir sertifika gönderdiler. Daha doğrusu buğdaya bir sertifika gönderdiler. Asıl bombayı size göstereyim. Şöyle Lütfen. Lütfen. <gülüyor> Şöyle bence burada bir böyle bir müzik falan lazım bunu düşünebilirim. Tam böyle ve inanmıyorum <gülüyor> sana. <gülüyor> evet. Minik bir de kaplan göndermiş MUTABW. Eee yani boş konuşmadığımızın ispatı olarak. Çok güzel ama çok değer dinleyen. WWF'in sayfasına girdiğinizde zaten ortada çok cici bir kaplan yavrusu var görürsünüz. Evetim ee, yani günlerinizde doğum günlerinizde şunlarda bunlarda bir kaplan evlat edinerek yeryüzünde kalmış son 3.200 tane kaplanın vahşi yaşamında Hı -hı. ortamında e, üremeleri de değil mi üremeleri Aa, de bu şey yapıyor ya, e, destekleyen bir duruma. E, tabii tabii yani olay şu vahşi yaşam koridoru ne demek? Evet, ee, insanlardan kaçar durumda bu hayvanlar. Kesinlikle. İnsanlar e, yaşam alanlarını tehdit ettikçe daha küçük alanları hapsulup, insanlarla karşı karşıya gelip e, çeşitli yani insanlara da sorun yaratıyorlar ve kendi normal beslenme döngülerinin dışına da çıkıyorlar. E, o nedenle bu vahşi yaşam koridorları çok çok hayati. Bu arada WWF demişken. Çok önemli bir şey var. Geçen gelecek hafta da buna e, şey ayıracağız. Zaman ayıracağız. E, haftaya cumartesi. Güzel. Nedir biliyor musunuz? Dünya e, saati günü. Dünya, Dünya saati, saati evet, günü. Şimdi şöyle bir durum var. Her sene hemen buradan da gene WWF'in sayfasında şu anda en büyük e, reklamla duyulan şeylerden bir tanesi bu. E, nedir bu? Her sene... Ee, bir gün bu daha önceden duyuruluyor. Hı hı. Ee, elektrikleri kapatıyoruz. Hatırlar mısın hocam ilk programımızdan beri söylediğimiz Dağlar. bir şey var. Ee, yani sadece stand bayda duran cihazlar Cihaz, bile aynen. dünyadaki elektrik tüketiminin yani tahmini yüzde %2 yine 3, 3 olarak noktada geçiyor. 7'ye çıktıksa. Ben de geçen ya, okudum 7 yazıyordu. Aslına bakarsan 2 7 tam çok ciddi istatistik bir rakam ama ya yani buradaki kafa şu. E, kardeşim kapat ya da fişten çek azıcık. Çok, çok, çok, çok basit Çok çok basit bir şey. Buzdolabı kullanma mesela. E, ya Senin gibi? Ya Güzel ben bir kapı. o kadar ya onu denedim. E, ama havalar ısındığında e, kışın en azından buzdolabı kullanma. Ya şöyle tüketici kadar al. Ya evet böyle bir durum var da şöyle bir durum oldu. Soğuk kompres problemi var. Ben hani 20 30 kilometrelik koşulardan döndüğümde bir şekilde dizlerime soğuk Spor. kompres okay, yapıyorum. o başka bir sağlık sorunu. Ama. Bunun için ne yazık ki o buzdolabını okay. fişte tutmam gerekiyor böyle bir Böyle bir durum bir. var yani. nasıl gelecek hafta e, WWF'in Türkiye'de duyurduğu... E, bu arada geçen senelerde örneğin Boğaz Köprüsü'nün ışıkları kapatılmıştı. E, gelecek haftada geniş bir şekilde duyuracağız. Şu anda dünya dünyasaati.org sitesinden tüm hı hı. detaylarını görebilirsiniz... Bir saat gezegenimiz için hayırlı bir iş yapmak adına elektriklerimizi kapadığımız ve tüm dünya ile beraber kapadığımız bir aralık olacak. Haftaya biraz daha detaylı buna değiniyor olacağız. Dünya Saati.org'tan detayları bulabilirsiniz. Aynen bir küçük reklamımız var Kaan'cığım ardından. Buyurun. Ajandaya devam edeceğiz tabii ki de. Şimdi sizi bir küçük reklamla baş başa bırakıyoruz. herkes hata yapabilir bilgisayarlar bile hata yapabilirmiş hmm. bunu gördük bize bir yayında evet. mıyız? <gülüyor> aynen öyleyiz gezegen Rayındayız, ajandasına he? devam evet. ya, ya, reklam, şu... al reklam alarmı veriyor bu bilgisayarlar bazen hani okey reklam için bırakıyorsun reklam çalmamaya ee, karar veriyor falan gibi şeyler ben <gülüyor> <küçük. vermem. gülüyor> ben çok zehniymiş gezegen ajandasına devam ediyoruz aslında cim. şöyle söyleyeyim ee, reklam karşısında boynumuz kıldan ince olduğu için ben hemen <gülüyor> hemen sustum Velhasıl gelecek hafta buna detaylarıyla değineceğiz. Lütfen. E, 29'u oluyor değil mi? Aynen. E, 29 Mart Dünya e, Saati gününde bir saat e, boyunca e, tüm dünya ışıklarını kapatıyor olacak. Haftaya zaten sizi bunun için daha önceden uyarıyor olacağız. Tüm dünyada bu... Ee, çok büyük tarihi eserlerin yani ilgi çekecek tarihi eserlerin ve yani enerji tüketimi de büyük miktarda kullanılan tarihi eserlerin karartılması şeklinde gerçekleştirilecek dediğimiz gibi İstanbul'da geçtiğimiz yıl bu Boğaz köprüsünün karartılması şeklinde hı hı. gerçekleştirilmişti yani en azından o saatte herkesin gezegeni için ee, güzel minik sevgi dolu minicik bir şey yapması için bir bahane olarak görülüyor bu tüm dünyada ee, bu arada Avustralya'da baş, başlamış bir gelenek bu neden Avustralya'da başladığını da e, hemen evet, şöyle söyleyebilirim şimdi. küresel iklim değişikliğinin etkilerinin ilk hissedilmeye başladığı coğrafyalardan biri i̇lginç, Avustralya ilginç. ve şöyle bir durum var biz e, burada suyumuzu bol olduğunu zannettiğimiz bir ülke olduğumuz için foşur foşur su kullanırken Aynen. Avustralya'da özellikle iç kesimlerde Şöyle banyo setleri satılmakta saygı değer dinleyen. Duşunuzu alıyorsunuz. Duşun altında bu arada duşta güneşten çünkü cozur cozur güneşin altında oluydur için güneşten ısınmak. Isınar evet. Ee, orada sıcak duşunuzu alıyorsunuz. Su aşağıda depolanıyor. Su aşağıda depolanıyor. Aynen. Ve bu depolanan su tuvalet temizliği için tekrar kullanılıyor. Vay yani bizim gibi foşur foşur ee, yıkandıktan sonra <gülüyor> ondan sonra foşur foşur sifonlara falan basmıyor adamlar kardeşim. ve bu yani nereden baksanız 15 yıllık bir mesele Avustralya'da yani korkarım biz de böyle günlerle karşılaşacağımız döneme doğru gidiyoruz. Aynen. Zaten WWF'in Dünya Saati.org'da sen de gezegen için güzel bir şey yap kampanyasında şöyle şeyler var git bugün bir ağaca sarıl. ...ya da git evinde kuraklık geliyor... ...kuraklığa karşı korunmak için neler yapabilirim... ...liste çıkar... ...ya da işte karartılmış bir tarihi eserin önünde... ...bir fotoğraf paylaş ki... ...bir kişi daha bir fişi... ...duvardan prizden çeksin... ...bir kişi daha gezegenin böyle bir hassasiyet içerisinde olduğunu... ...ve belki de bazı şeyleri sevgi ve ilgiyle çözebileceğimizi... ...bir kişi daha fark etsin efendim... Gezegen ajandasından bu kadar yeterliyim. Haftaya Süperdi. gene bu konuyu konuşuyor olacağız. Çünkü Aynen. haftaya e, cumartesi dünya saati günüdür. Aynen. Şimdi tam da bak bizim programın gününe denk gelmiş kanıcım. İşte nasip işler. Aynen. Nasıl Şans bu işler. değil bunlar. Şimdi bir black bir de bir, bir bak her şey B harfiyle başlayınca konuşamıyorum. Nasıl? Şimdi bir Black ardından da bir Billy Idol klasiği dinleyeceğiz ama Black'tan Everything Coming Up Roses diyeceğiz. Oo, Billy Idol Müthiş. çok çok iyiymiş. Billy <gülüyor> Idol'dan <gülüyor> Speed filminin 1994 senesindeki artık kült olmuş şarkılarından bir tanesi adı üstünde o da Speed Black ardından Billy Idol ardından buradayız. Yeşilinin Bu Ayki Drab Babilon 3 Nisan Saat 21:30'da Headhunters 4 Nisan Saat 22'de Medeski Martin and Wood Featuring Nels Klein Durağınızı kaçırmayın. Avaya Escape To Music konserleri Baltazar'la devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Fransa'da yılın albümü ödülüne layık görülen indie popun Belçikalı temsilcisi Baltazar 29 Mart Cumartesi akşamı Roxy'de. Biletler Biletix'te. Organizasyon Nea. Dünya Müziği'nin tadı Areya'da. TeknoSa Turuncu indirim sunar. Türkiye'nin teknolojiye en düşkün ailesi. Sizin için geliyor. %50'ye varan turuncu indirim.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 ...sahçelerinde hoş bir gezinti... ...Boğaziçi Lavanta Kolonyası... ...reklamlar bitti... ...Rod FM... ...efendim K2 Outdoor'un sunduğu... ...Radyo Geografika'dan tekrar... ...merhaba... Ee, Sayın Zeren Küskü e, Kendi hazırlamış olduğu haberleri Sizlere okumak istiyor şu anda Saygıdeğer dinleyen Zira kendi programını kendisi yapan bir konukla Karşı karşıya olduğumuzu söylemiştik Buyurun Zeren Hanım söz sizde Yok hayır yani bir dahaki haftadan bahsederken Bugün de aslında e, Dünya su günü Aha. Hatta dün de dünya ormancılık günüydü Bu özellikle Aha. Yani orman ve su ee, özellikle doğayla ilgili bir programda ve Hı -hı. konuşmamızda mutlaka çok önemli özellikle suyla Bersin. ilgili e, hani tema su işte İstanbul'da bu beklenen bu yaz beklenen eğer havalar böyle gider ve eğer yağış gerçekten bu kadar az olursa Hı -hı. ki olacak gibi gözüküyor İnşallah yani inşallah olmaz ve inşallah her şey değişir ama yani şöyle de bir şey var hani akılla da baktığımız zaman ilkokul kaçta öğrenmiştik ee, yeşil alanlar su alırdı değil Aynen. mi? Kurok evet. alanlarda Bu ilkokul bir ya da ikidir hani en kötü o amaçı sonra yani... o kanun hükmünde kararnameler çıkarılarak onlar <gülüyor> değiştirildi, değiştirildi. Onlar evet. değiştirildi. Evet, onlar orayı değiştirildi. kaçırmışım evet. ben hala ilkokul bilgisindeyim <gülüyor> dolayısıyla geçen haftaki programda Kaan sen söylemiştin ee, bir araştırmadan bahsettim ve araştırmada Türkiye'de işte şu oranda ağaç e, orman kaybımız var ve hı hı. bunun özellikle en büyük kısmı İstanbul'da ve başka bir il daha. Evet, Antalya demiştin. Evet, İstanbul Aynen. ve Antalya'da Antalya. Hı. Şimdi İstanbul'da bu kadar fazla bir orman kaybı, ağaç kaybı olduktan sonra, e biz hani neyi düşünüyoruz, neyi Aynı, neyi evet. sorguluyoruz ki, yağış yalış istiyorsak. Çünkü. Bodum orman olacak. Bir tane çok hani eminim ki dünyadaki bu iklim değişiminin de etkisi vardır. Başka bir sürü şeyin etkisi hı -hı, vardır. Hı -hı. Ama birinci kuralımız neydi? ilkokul bilgimiz yeşil alan su alır. <gülüyor> Aynen. Orman Dolayısıyla... çünkü nem yapıyor ve e şey çekiyor. E yağış çekiyor. Gerçekten bu bir kanıtlanmış bir şey. Aynen çok doğru öyle. E Veriler bize zaten son 10 yılda en büyük e işte ağaç kıyımı diye. Evet. Yani bunu artık demez ademim... son 10 yıl olması bence. Son 10 yıl olamaz. ve... Yani şu anda aslında durum o kadar vahim ki. Aynen. Bununla ilgili geçenlerde NTV'de bir program izledim. Hı hı. Ee, İstanbul'da bu yaz yaşayabileceğimiz kuraklıkla evet. ilgili. Ve burada yani mesela bunu Everest'e bağlamak istiyorum. Hı hı. Şöyle bağlamak istiyorum. Orada yukarılara çıktığımız çıktıkça en pahalı şey suydu. Ne diyorsun? Ben atıyorum 4000'den sonra kaldığım hı hı. yerlere gecelik 1 dolar veriyordum. Hı hı. Gecelik 1 dolara kaldığım yerde akşam elimi yüzümü yıkamak için bir tas su istiyordum. Ona 5 dolar veriyordum. Neler diyorsun Hı ya? Bakın yani hani su şu anda bizim musluğumuzdan akan su bize böyle çok... Ee, given veriliyor. Evet. Ee, işte, zaten var ya yani. zaten, zaten var, var canım. Evet. Biz onu zaten hmm. yani zaten o su oradan akıyor. Ama o su oradan akmadığı, akmadığı gün. Zaman... Biz işte ay daha az kullanayım. İşte çimlerimi boşuna sulamayayım. Sula i̇şte şuradan kes hayır ya şu anda göz görüyor yani. Şu Aynen. anda biz yağış almıyoruz Bunu bana hiçbir televizyon belgeselinin söylemesine gerek, gerek yok. yok hepimizin aklı yani illa bize birilerinin bir şeyler indi... etmesi de gerekiyor harikasın ya yani. bu arada Perşembe günü aynı şeyi aile geçiyor evet. bak akıllı kadınlar aynı şeyi çat diye söylüyor <gülüyor> çok çok güzel bravo birinin bir şeyi bizim akıl etmemiz ya da düşünmemiz için birisinin bize bunu dikta etmesi birisinin usta olmasına gerekiyor hiç gerek yok gözümüz görüyor ve bir fiil yaşıyoruz ve eğer yağışlar bu şekilde gidiyorsa ki bu dü bugün dünya su günü tema da kendi sayfasında bununla ilgili çok güzel bilgiler paylaştı Hı -hı. hatta bugün e, gazeteye de çıktılar. Evet. E, dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Şu anda çeşitli önlemler almamız doğaya yani her zaman konu dönüyor dolaşıyor doğaya ge geliyor. İlla Aynen. bir şeyi kaybettiğimiz zaman değil. ya ha, yani Zaten yolun sonundayız. Aynen. Artık şu anda doğa için bir şey yapalım. Ha, ben bunu işte atıyorum kendim kendim Everest'te yürümeye karar verdiğim zaman Hı -hı. Everest Base Camp'a yürümeye karar verdim ve tek başıma gittim Teme'ye dedim ki ee, ben böyle bir şey yapacağım. Sizinle birlikte bir şey yapabilir miyiz? Ki hı hı. son bir hafta kalaydı. Onlar da Aa, çok güzel zaten Rantalya var. İşte bizim evet. için insanlar koşuyor. Biz bu oluşumun içine girdik 2013'de hı hı. dediler. Harika. İşte iki tane koşu gerçekleştirilmiş onlarla beraber. Bugüne kadar hı hı. birinci Avrasya ikincisi de işte bu Rantalya. Evet. Dolayısıyla sen de işte bizim bayramımızı taşıyabilirsin. Doğa için harekete geç, bayramımızı taşıyabilirsin hı hı. ve bununla ilgili bir farkındalık yaratabilirsin. Bir ses getirebilirsin. Hı hı. Daha çok insanın tema gönüllüsü olmasına e, teşvik, ede evet, teşvik edebilirsin. Evet, teşvik edebilirsin. Ama ben burada şey değil... Yani i̇lla bunu temayla yapmamız gerekmiyor... Kendimiz doğayla ilgili atıyorum... O kadar basit şeyler yapabiliriz ki... Doğaya çöp atmamak bunlardan biri... Bir tane ağaç dikmek... Ya da en basiti... Kendi evinin önündeki artık ağacı kesme... Evet. Yani orada senin görüntün engelleniyor... Bir şey diye o ağaca bir dokunma artık... Kesinlikle... Yani bu bu bilince bir şekilde gelmemiz lazım... İlla yani Susuz kaldığımızda mı bunu yapacağız... Evet. Bu sadece su değil... Su eşittir elektrik bu, bu, yani hepsi bir bütün. E, sağlık hijyen. Nefes, al, yani hani nefes almamız şu anda oksijen ne kadar bize elimizde olan bir şey değil mi? İlla kaybedince mi bunun değerini? Maalesef yani biz kaybedince bile bence değerini anlayamayabiliyoruz. Bazen eğer öyle bir şey olsaydı çünkü şu anda kuzey ormanları bu şekilde tıraşlanıp mahvedilmezdi. Şöyle bir şey izledim ee, bilmiyorum izliyor musunuz ya da biliyor musunuz? Dünyanın en yaşlı ormanı. Kaliforniya'nın e, kuzeyindeki Redwood Forest yani kızılçam hmm. ormanları e, eski dikim deniyor bunlara e, eski dikimi %2 falan kalmış inanılmaz bir alan e, ama sadece %2'si eski e, yaşlı ağaçlar. E, genç Hatırlıyor dediğim... musun bunun konusu geçmişti Günyol Bakoğlu'nun konuk evet. olduğu programda evet, müthiş bir Kanada, Kanada ve ABD'den Göç eden kuşların Brezilya varana kadar Başından geçen Aynen. hikayeyi anlatmıştık Orada geçiyordu evet. bunlar Şimdi şöyle bir durum var e, Sadece %2'si yaşlı ağaçlar e, Geri kalan %98'i Sonra yani genç ağaç Genç ağaç denen ağaçların yaş ortalaması 320 falan bu arada Genç Hı -hı. ağaç diyorum Hı -hı. Hı -hı. Yaşlı ağaçlar ise 1200 yaşındaki ağaçlar ee, şöyle bir olay olmuş. Bu 1800'lerin sonlarında bir altına hücum yaşanmış e, Kaliforniya. Yani Batı uygarlıkları olayı nasıl yapıyor? Biz ne hallere getiriyoruz? Oraya getir, getireceğim Zeyhan'cığım. Şimdi niye ben bunu anlatıyorum diyeceksin. Hı hı. Çok hızlı geçiyorum. Altına hücum yaşandığı sırada e, ikinci altına hücumda Kaliforniya'ya iş fos çıkmış. gerçek öyle bir altın e, olayı falan yok. Bu bir e, şey palavra bir durum çıkmış ve oraya gelen altın arayıcıları... Hayatlarını kazanmak için ne yapmışlar? ...oduncu olarak hayatlarına devam etmeye başlamışlar. %98'ini o 1200 senelik ağaçların hepsini kesmişler. Fakat orada yaşayan yerliler, kızıl deriler ve çevre seven insanlar 1910'lu yıllardan bahsediyorum burada. Bundan tam 100 sene önce bir hareket ortaya çıkartıyorlar. Ee, o bütün o Kuzey Kaliforniya ormanlarını bir park haline getiriyorlar ve Amerika'da bir yasa çıkartıyor. Parklarda ağaçlar kesilemez diye 1910 ya da 10 15 arasında bir sene. Ki bu arada yerler de vahşi değil mi güya? O gelenler Hesapta. gelenler medeni medeniyet getiriyorlar. Evet. Araya. Bravo Kancım. Hı. Aynen, aynen. Ee, ve bu yasa çıkartılıyor. Ondan sonra ve ondan sonra ağaçlara dokunlamıyor. Dünyanın en uzun ağacı şu anda e, Redwood Forest içerisinde. Çok bak anlatan adam çok müthiş bir e, babacan bir e, profesör zaten. E, soruyorlar ki dünyanın en uzun ağacı nerede? İşte bu Redwood Forest'ın içinde mi gerçekten? diyorlar. Evet burada diyor. Kaç metre diyor? Soruyorlar. 128 metre. Yani bizim Boğaz Köprüsü'nün kuleleri kadar ağacın yüksekliği. 128 Hı -hı. metre. Peki bunu görebilir miyiz diye büyük bir heyecanla soruyorlar ve hayır. Bu ağacın nerede olduğunu çok az kişi biliyor. E, gidilmesi çok zor ama gidilebiliyor ağacı görebiliyoruz. E, ben bunu bilen yaklaşık 18-20 kişiden bir tanesiyim ama hiçbir şekilde ağacın nerede olduğunu... 128 metrem. metre. Evet dünyanın ee, en yüksek ağacı... Şey, mesela Dumankaya İko'nun çatısı 150 metre falan. Neredeyse böyle. evet böyle yani ağaç sevgisi e, özellikle Amerika'dan bahsetmiyorum ama Kaliforniya eyaletinde olay buralara kadar varmış durumda. Bu bir dünya mirasıdır, gezegen mirasıdır deniyor. Bizim kuzey ormanlarımızda e, okay, o kadar yaşlı ağaçlardan oluşmasa da habitat olarak çok önemli ve e, çok komünal bir e, ağaç sistemi. Farklı ağaçların iç içe yaşadığı bir dünyada eşine az rastlanan bir e, ekosistem ve bunun bu şekilde tıraşlanıp göz göre göre katlediliyor olması e, hani bence Birçok şeye üzülüyoruz hani şu anda ülkenizde ama bence en benim en üzüldüğüm şeylerden bir tanesi bu doğa katliamı yapan. Hani Twitter yasaklanmış. DNS bastım girip. Okey DNS'e bastı o zaman hani ormana da git gidebiliyorsan olmayan bu arada ormana. bunun hukuki tanımlaması bilmiyorum burada e, TRT'yi ters atmak gibi olacak ama geri döndürülemeyecek zararlara sebebiyet vereceği gerekçesiyle diye bir tanımlama var. Keza şu anda bazı AVM inşaatları ya da iş işten geçtikten sonra karar alınan yeşil alan katliyle e, TOKİ tarafından inşa edilen binalarla ilgili şu anda e, bölge mahkemelerinin verdiği kararlar geri döndürülemeyecek zararlar vereceği gerekçesiyle inşaatın durdurulması tanımlamasını içeriyor. <Gülüyor> yani bu, bu, evet, evet, evet yani bu bahsedilen şey de bu tabi Geri döndürülemeyecek derecede zarar... Vermeden önce bu kararların alınıp o betonlar dökülmeden ve ağaç kesilmeden bu kararın alınmış Aynen. olması gerekiyordu ama neyse artık bu arada ben gerçekten e, Cem Bey'e ve e, Zeren Hanım'a burada teşekkür ediyorum zira ben bu kadar beleş bir program hayatımda yapmamıştım. <gülüyor> bir tarafta bakınız Zeren Hanım soru sormadan cevap veren konuk olarak siz de ki farkındaysanız bizim klasik radyo geografika sorumuz küresel iklim değişikliğine gittiğiniz coğrafyalarda hissettiğiniz bir takım. Evet, e şeyler duyuyor sorun. musunuz sorumlu Zeren kendi kendine bir kere buna cevap zaten. verdi irtifa arttıkça suyun fiyatı da artmaktaydı Aynen. dedi bakın dikkatinizi çekirim yani yukarılarda daha fazla bol su yok artık Aynen. ve daha fazla para bir avuç suya 4 dolar 5 dolar, 5 dolar ödediğinden bahsetti Aynen. ve bu ödeyebildiğimiz günler evet. bir de bu arada temayla nasıl bağdaştırıldığını ben çok merak ediyordum çünkü bu da bize gelen sorulardan biri hani motosiklet, bisiklet, yürüyüş, dünya seyahati vesaire pek çok gezgin var ve bu bu gezilerini hayırlı bir şeylere dönüştürmek isteyen insanlar var. Mesela geçen hafta İtrelhard konuğumuzken ona pek çok böyle soru vardı. Yani Aynen, biz evet. sadece koşmak zorunda mıyız? Koş toplamak evet. için. Hayır. Burada çok net bir örnek daha bu Zeren'in faaliyeti. Yani sizin ses getirebilecek hayır kurumlarına işte tema ee, Omurlık Faşları Derneği, Akut ve bazı şu anda aklıma gelmeyen yani, kusura Hı -hı. bakmasınlar. Peki, pek işte, evet, pek çok grupa e, ulaşabilirsiniz ve faaliyetlerinizi bu kurumlar için bir tanıtım olan abi halk ilişkiler faaliyeti haline evet. e, getirebilirsiniz. Bu arada Cem anlattığın örnek de süperdi. Hani dünya ormancılık günü açısından aynen. da bunu da kutlayan bir şey olsun. bunu söyleyince ben de bu hikayeyi anlatmak Ağzınıza isterim. Ağzınıza Çok diyorum. teşekkür ederim. Hatta hatırlattığın için de çok sağ ol. Her zaman gibi çok <Gülüyor> incesin. <Gülüyor> Peki Zelen'in hikayesine geri döneceğiz ama bir Careless Whisper yapalım, bir küçük müzik arası yapalım. Hani Saat birazcık da... Kaç olmuş ya bir müzik tabii çal. Aynen e, birazcık de, sizi e, hani ormanlar kesiliyor gidiyor vesaire gibi üzdü o zaman Cedar'dan dinleyelim bu sefer Careless Whisper'ı sonra tekrar buradayız. Dakika. İndirimin ağ babası tüm ürünlerde yüzde otuz indirim GOLT'ta. GOLT hesaplı teknoloji. Hızlı kolay çok rahat, fırsat üstünde fırsat. İnternette sarı nokta, varsa yoksa kliksa. Koşu bandından bilgisayara, dolaptan televizyona. Güvenli alışveriş kliksa.com'da. Varsa yoksa kliksa.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 Son dakika. Cep telefonları dahil tüm ürünlerde 24 taksit anlaşmalı banka tüketici kredisiyle Gold'ta. Gold. Hesaplı teknoloji. Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlam basacağım bu hayatta. Reklamlar bitti. Rock FM! KK Outdoor'un sunduğu Radyo Geografika'da tekrar sizinle beraberiz. Başta doğa anamız olmak üzere tüm emekçi kadınlara hitaf ettiğimiz Mart ayı programlarının Zeren Küskü'nün konuk olduğu versiyonundayız. Evet Zeren e, tema gönüllüsü olarak Everest ana kampa doğru bizi götürmekteydi ve aslında e, Everest ana kampa değil kendi içsel yolculuğuna çıkmış olduğunu bize anlatmaktaydı ve baya baya bir şeyler fark ederek geri döndüğünden bize bahsediyordu Zeren. Evet ee, ya aslında tüm konuştuklarımızı toparlayacak olursak burada hani e, özellikle üstünde durmak istediğimiz şey birincisi hayal kur yani çünkü benim burada anlattığım her şey tamamen biz hayal kurmakla ilgili Hı -hı. ve yani bence bizim gerçekten hani eksik olan bizde bu hani hayal kurmayı biz bilmiyoruz ya da bunu bize hiç kimse hiçbir zaman öğretmedi. Bizim hayallerimiz hani hep bize işte reklamlarda orada burada empoze edilen şeyler. Hatta kurmayın dediler bize çok. Değil mi? Ne çok kadar yazık. Küçükken onu söyleyelim oğlum çok hayalcisin. Size şunu söylemediler mi? Çok hayalcisin. Ben mesela çok pardon burada seni virgüyle kestim ama ta ortaokuldayken hayatımı müzikten kazanacağım dediğimde yaşım 15'ti benim. Ee, öğretmenlerim, arkadaşlarım, e, kuzenler vesaire millet çok hayalcisini hay hayal kurma önüne bak falan dediler yani bizi de hayal kurma diyorlar yani üstüne üstüne. yani öyle e, bizim hayallerimiz ne oluyor yani gerçekten böyle biz ya maddi hayal hayal kur, işte evim param olsun evim Aynen. olsun bir de araba bir de yazlık yaptım mı tamam. ya da işte genel hayal kur genel hayaller nedir işte mutlu olayım çok huzurlu bir hayatım olsun ya hayal kur ben giderken oraya şey e, böyle bize Gamze diye çok yakın bir arkadaşım var. Onunla bir fikrimiz oldu ve kırmızı bir kurdele bütün arkadaşlarım dileklerini yazdılar ve ben dedim ki çıkabildiğim en yüksek noktaya bunu bağlayacağım. Çünkü Süpermiş. zaten e, <gülüyor> ne Nepal evet Nepal'de şöyle bir uygulama da var. Onların e, doa bayrakları var ve çıktıkları en yüksek noktaları onları bağlıyorlar. O yüzden zaten her yer renk renk ve inanılmaz güzel bir görüntü veriyor. Muhteşem çok bir güzel, görüntü. Çok Böyle bir şey yaptık. Mesela en yakın arkadaşlarımdan biri de oraya işte mutlu olayım. Ya mutlu olayım bir hayal değil. değil. Hani spesifik bir şeyimiz bir, olması bir gerekiyor. Bir oluşum evet yani bir ruh hali mutlu olmak. Yani. Aynen öyle. Yani o zaten sevdiğin şeyleri yaparsan mutlu oluyorsun ya huzurlu oluyorsun. Ya da bizim işte hayal kurmayı bilmediğimiz için işte kendimizle ilgili olmayan işte nedir çocuğum şu olsun da işte bilmem ne hayal kurmayı biz bilmiyoruz bizim spesifik hayallere ihtiyacımız var hayal kurmayı bilmediğimiz için de ben yani burada özellikle şu an aklıma gelen şey biz gezmiyoruz ya da biz bir adım atmıyoruz, atmıyoruz hepimiz evet. Bence yani çoğumuz standart hayatlar yaşıyoruz ve biz standart hayatlar yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Aslında belki içimiz neler istiyor, nerelere gitmek istiyoruz, neler yapmak? Hani bunu sakın yanlış anlamayın işte Nepal'e gideyim, ona gideyim. Böyle değil, bir yere Yo. gitmek değil. Yani işte nasıl? Sen diyorsun ki 15 yaşında müzik hayalim vardı, Hı -hı. kurma dediler, kurdum ve bak evet. ne kadar güzel hayatına istediğim bir şeyle heyecanla A Aynen. devam Aynen. ediyorsun. Bu, sen atıyorum gerçekten kendi evresine çıkmışsın Bu budur evet, hani, bu, bu da bir yolculuk doğru söylüyorsun. Bu da bir yolculuk Aynen. Ama sen niye hayalini takip etmişsin Aynen. Ee, Biz bence o yüzden de Türk halkı işte millet atıyorum Ay'a çıkıyor uzaydan atlıyor Bilmem ne onu evet. geliştiriyor Başka bir şey buluyor ama bizim Türklerin adı çok fazla geçmiyor. Evet. Ee, gerçekten geçmiyor. Bunun Hı -hı. ana sebebi de biz hayal kurmayı bilmiyoruz. Evet. Oradan biz bir şekilde Hı -hı. çekiliyoruz. Birincisi hayal kurmaya başlamamız bunun yaşı yok. Harikasın ya. Ee, Hı -hı. Benim annem 60 yaşında araba kullanmayı öğrenip hı hı. ertesi hafta Bodrum'a babamla beraber arabayla gittiler. Ha, Bakın, süper. Ertesi, Anne mi kullandı? Bir hafta, annem kullandı. <gülüyor> Çok bir iyi. hafta sonra... Olmuş bir Çok yani şu, şu an babam bir kitap yazıyor. Annem o sırf kitabı e, bilgisayara geçebilmek için bilgisayar kullanmayı öğrendi. Müthiş. Onu da 63 yaşında öğrendim. Çok tatlılar. Dolayısıyla yani hani bu, buna kendimize sınırlar koymadan ee, ay bunun da gerçekten bir yaşı olmadığını görerek Aynen. E, bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Bir. İkincisi nefes almaya devam edebilmemiz için artık doğa için bir şeyler yapmamız Aynen. gerekiyor. Hani bunu temayla yaparsınız. Bunu işte başka bir yolla bin tane yol var. Bin tane çok süper çalışan örgüt var. E, bu arada hani ben benim temayla hiçbir ilgim yoktu. Ben kendim temaya gittim. Hı hı. Dedim ki ben buraya gidiyorum. İşte beraber bir şey yapabilir miyiz? Onlar da hani güzel. İşte bize bayrağımızı taşıyor o zaman. Kapı çalarak yapılıyor bu işler. Kapı çalarak yapılıyor. Bunlar o kadar basit. Hani i̇şte Greenpeace'de şey... yaptık benzer bir şey çünkü. Ne kadar güzel. Yani hafif bir düşünmek gerekiyor orada. Hani hafif bir çok az. Hani Aynen. o kadar da çok bir şey düşünmemize gerek yok yani. Aslında sadece ne bir bir şey düşündükten sonra o, o adımı atmasından ibaret olan bir şey. Aynen. Kesinlikle Aynen. Bir öyle. Kapı, kapı çalmıştık. Şöyle bir şey yok yani bize yine söylenen ve sistemin bize empoze ettiği muhtemelen bu birazcık da o 80 darbesi falan gibi hani ta, yakın tarihimizin karanlık e, köşelerinden çıkma fikirler sen yapsan ne olur oğlum sen yapsan ne olur kızım tek başına neye gücün yani bu anormal yanlış bir şey şimdi belki biz gerçekten bizde böyle eğitildik bizde böyle büyütüldük Hı -hı. ama artık bence kaç yaşına geldik bunları artık düşünmüyor lazım hepimiz Aynen. eğer düşünen bireysel tamam ben böyle eğitildim ama artık hayal konuya şu anda Aynen. başlayabilirim Aynen. değişebilirim Kesinlikle. değiştirmek şu anda benim kendi elimde çünkü ee, bir diğeri de e, kendimizin her aşamada en iyisini yapmamız bence gerekiyor. Aynen. Dolayısıyla eğer sen bu hayatta bir şeylerden memnun değilsen, kardeşim, cesaret De edeceksin ve değiştireceksin. Değiştirmek için adımlar atacaksın diyorsun. Değiştireceksin, bu adımı atacaksın. Çünkü şu anda bildiğimiz tek bir yaşantımız var ve bunun için artık bir şeyler yapın. Ben kendi işte adımımı Everest'e doğru attım. Şimdi bu ne hani çok küçük bir adım değil mi? Hiçbir şey değil. Ama bunun nereye gideceğini bilmiyorum. Çünkü şu anda hayallerimde şu var. Ben atıyorum üç katada üç zirve yapmak istiyorum. Yani hı hı. bunun gerçekten düşünmesine girdim. Ve bakıyorum ki bu evet yine benim midemden heyecanlandırmaya i̇şte orada bir şey hissetmeye başladım. Evet bu doğru bir şey. Ee, ben kendimi sponsor bulup ben 3 kıtada 3 zirve yapacağım noktasına geldim. Harikasın. Bunlar hani tam neresi olur ne olur işte ilk adımım klimanjero olacak evet. bu ağustos'ta. Uh -huh. e, ama bakın ben Everest'e giderken de diyordum ki ben Everest Base Camp'a çıkacağım. Yani hani Hı -hı. ben buraya gideceğim. Evet. Ben şimdi klimanjero'ya gideceğim. Çıkıp çıkmamam umurumda bile değil. Ben o yolculuğa o yolcu çıkacağım. Yolculuğun kendisi önemli zaten. Yani, demin konuştuğumuz Aynen. konu. Dolayısıyla e, hani bu Everest beni nereye bilmiyorum. Ondan sonra yedi kıtada yedi zirveme olur. Ne noktaya gide, götüreceğini ben de bilmiyorum. Sadece içimden bunu yapmak geliyor. E, içimden benim futbolisi açmak geldi. İçimden bu geldi. Hani bunlar benim bu yolculuğumda, bu hayatımda çok sevdiğim, çok zevk aldığım şekilde yaşamamı sağlıyor. Bu arada sakın yanlış anlaşılmasın. Plaza hayatı dedik, şirketler dedik. Bence o da çok güzel. Ee, onun ne bileyim o bana o kadar çok şey kattı ki beni şu anki e, memnun olduğum taraflarımı geliştiren bir Aynen. şey oldu şirketler Hı -hı. çünkü çok iyi şirketlerde çalıştım çok şanslıydım, sana, çok şanslıydım Hı -hı. gerçekten çok güzel şirketlerde çalıştım ve e, dolayısıyla çok geliştirdi çok alanda ama senin şöyle bir farklılığın var bak ben buraya e, stüdyoya girdiğim ilk saniyeden belli oluyor hani e, farkındalığın algıların hani için çok e, hoş olmasa da o ortamda hani oradan bile bir şeyler kazanabilecek bir bakış açısına sahipsin mesela. Onu ben kendini acizane söyleyeyim. Buraya gelir gelmez zaten ilk merhabalaşmada hani vücut diller anlaşılıyor. Ama bu farkındalığa da kendi kendinizi de çıkartabilecek durumlarda bu yedi de insanlar olduğumuzu düşünüyorum ben. Değil mi? Bizim e, geçen hafta siteyi hackleyenlere diyorsun. Bir evet. teşekkür borcumuz var. var Büyük evet. bir ihtimalle onların bizim karşımıza çıkmasının bir sebebi olduğunu ve bizi olgunlaştırmaya Aynen. götürecek Aynen, kişilerden tancı. birileri olduğunu düşünüyorduk kendimiz. Yani. Aynen. Aynen dediğin gibi. Şimdi söylediğin sözün üzerine... Ee... Bunu benzer şekilde düşünen dünyanın dört bir tarafında insanlar, yetenekli müzisyenler de var. Tam da senin söylediğin yolun kendisi, yolun yolculuğun kendisinin güzel olmasının üzerine yazılmış bir parça çalalım istiyorum. E, yavaşça sonlara doğru yaklaşacağız ama e, Life is a Highway bu parçanın ismi. Rascal Flatts'dan gelecek e, ardından e, tekrar sende olacağız.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 İki outdoor sunar Kaan Aybudak, Cem Sarıoğlu ikilisi de bu işin prodüksiyonunu yapar ama biz kimiz neyiz neredeyiz radyo geografika 94.5 burası Türkiye'nin tek rock radyosudur biz de geografika olarak rock rollda doğa sporlarını ve macera kültürünü harmanlayan tek program olmaktan gururluyuz yes Kaan'cım. Ben hemen sözü son dört yüze girmişken e, Zeren Küskü tema ile ilgili ve yapılabilecek aktivitelerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Aynen. Ah insanlara bir şeyler iyi bir şeyler yapmak isteyen insanlara önerileri var. Ben hemen susuyorum Zeren. Tema ile ilgili şunu söylemek istiyorum. E, tema bu adım adım oluşumuna katıldıktan sonra 108 kişi toplamda tema için koştu. 1204 kişiden toplamda bağış toplandı ve bu bağışla çok güzel bir proje yapıyorlar. Gençlere Üniversiteli gençlere eğitim veriyorlar. Şimdi doğayla ilgili eğitim almak hepimiz için çok önemli. Kesinlikle. Çünkü birinci şart eğitim. Yani şunu neden atmayacaksın? E çünkü evet. bu şu kadar zamanda e, çözülüyor orada. ya da, ya da çözülmüyor dolayısıyla bütün bunları gençlere eğitim verip ki Hı -hı. 142 gence eğitim verdi tema buradan toplanan parayla bağışlarla ve 54 ilde bu gençlerde her biri kendi üniversitesinde her bir kişi 50 kişiye eğitim aktaracak Hı -hı. 142 ve, çarpı 50 oldu 6000 kişi oldu aynen öyle 54 ilde yapılıyor bu ve her bir genç 142 genç bir proje kendi ilinde bir proje geliştirecek hı hı. ve bu doğayla ilgili olacak tamamen çevreyle ilgili o ildeki sorunu ele alacaklar El dolayısıyla o ilde bir kuraklık mı var erozyon mu var i̇şte suyla ilgili mi bir problem hı hı. var bununla ilgili bir proje temayla birlikte onun üstünde çalışacaklar müthiş. müthiş bir bağış toplamı oldu bunu özellikle belirtmek istedim dolayısıyla bizler de e, kendi kendimize yapmak istediğimiz şeyi belirledikten Hı -hı. sonra kurumlara yaklaşabiliriz. Kurumlar bizim gibi insanları bekliyorlar, bekliyorlar hazırlar zaten. Zaten. Hı -hı. Onları, zaten bunları gerçekleştirmek isti istiyorlar, insan gerekiyor. Gerek Gençler yani. gerekiyor bu topluma. Ya da genç düşen insanlar, genç ruhlar gerekiyor. Aynen nedir fark etmeden. Dolayısıyla, yani bir fikir bulun ve hareket edin. hareket edin. Bir hayaliniz olsun harekete geçin, inanın sizi destekleyecek çok fazla insan var ve böylece kendi sınırlarınızı aşın, kendinizi daha çok daha iyi tanımış olursunuz bravo Aa, harika ne ben şeyler şimdi? söyledim. Ne yani ben şimdi? bizim kapatmak için daha da başka bir Palak şey gelmiyor, Vallahi... söylemem gerekirse ama zaman işte. Şöyle toparlayalım isterseniz. Yani ben e, temaork.tr adresinde Zeren Küskü'nün yol günlüğü var. Ona bir göz atmanızı e, rica ediyorum saygı değer Zira bu size yeni fikirler verecektir diye düşünüyorum ve ya çok da söyleyecek bir şey yok aslında. Zeren'in kendi kaleminden son cümlesini ben alıntılayarak programı kapatabilirim diye düşünüyorum. Burası radyo coğrafikaydı. Kendi radyomuzu kurmadık tabii ki burası. Rak FM 94.5 Türkiye radyolarının biricik doğa ve macera kültürü programıyız. Zeren Küskübüzüm ee, teşekkürler buraya geldiğiniz için. Ben çok teşekkür Zerencim ederim. Çok için eğlendim, çok keyif aldım. Ben de çok mutlu oldum Zeren'cim. Senin tanıdığıma ve coğrafikaya konuk olduğun için de gurur duydum açıkçası. Kendi adıma söyleyecek olursan. Tema Orkteri'de Zeren Küskü'nün günlüğünün son cümlesinden aktarıyorum. Hepinizin kendi sınırsızlığını yaşamaya cesaret edebilmesi dileğiyle. Radyo Coğrafika'dan Namaste. dursunlar. Şehirden kaçmak isteyenlere Drakefem reçetesi. Radyo Geografika. Türkiye radyolarının tek macera ve doğa sporları programı 94.5'te. Gezi ve doğa fotoğrafçısı Çağrı Aygudak'la müzik editörü Cem Sarıoğlu'nun hazırladığı program, şehirden kaçmak isteyenlere akıl vermek üzere tasarlandı.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 izi beraber dinebiliriz Kaiki alt donrun sundu Radyo coğrafika her cumartesi 14-16 saatleri arasında 94.5 rakefendi.